Çıkkası Kainat, bugün 6 Nisan Salı, yıl 2010, ay 4, gün 96, Kasım 150. 1431, Hicri-i Rebülahir 21, 1426, Rumi Mart 24. Anadolu Ajansı'nın 90. yıl dönümü. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Dünyada en büyük mutluluk, başkalarının saygısını kazanmaktır. Blaise Pascal. Günün tarihi. 101 yıl önce bugün 6 Nisan 1909'da ilk, bas ilk basın şehidi Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde kurşunlandı. Bugün Şehit Gazeteciler Günü olarak basın şehitlerimizi anar, rahmetler dileriz. Yemek Listesi Gün 96 Etli Bezelye, Pilav, Salata, Komposto Büyük, Büyük Saatli Marif mi? Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo Bursa 949 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunçla birlikte Açık Gazetenin ikincisini açılışını yaptık. Günaydın. Günaydın. Evet, Merle Haggard'a da bir günaydın diyelim. Oline aslında birlikte Pancho and Lefty adlı şarkısına kulak verdik. Haggard ve grubu da Strangers. Özel bir sadada yaratmışlardı ee, gitar, e, özel gitar çalışlarıyla country dalında önemli bir Sima Hagrid. 1937'de bugün doğmuştu. Besteci, gitarist, çok sayıda alet çalıyor daha doğrusu ve country şarkıcısı. Ona bir günaydın diyelim dedik. Evet, çok sayıda haber var. Korkunç kanlı haberler, kaotik haberler var. Hepsini yetiştirebilir miyiz bilemiyoruz ama bir bakalım. Özellikle tam bir, yani içinde bulunduğumuz çağ çok iyi yansıttığı söylenebilecek bir haber. 2007'de Bağdat'ta 10 kişiyi tarayarak bir Amerikan helikopterinin hatta 10 daha fazla da 16 kişinin de e, öldürüldüğü 12 sivilin. Pardon, 2 de gazetecinin öldüğü bir şeyin videoları yayınlandı. Ve aralarında 2 Reuters muhabirinde bulunduğu 12 kişinin 2007'de öldürülmesinin görüntüleri WikiLeaks adlı bir grup. WikiLeaks. Wiki sızdırmaları. Bir basın toplantısında dağıtılan görüntüler. Helikopterlerden birinden çekilmiş görüntüler. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri... 3-4 saat bu basın toplantısının üstünden ne evet ne hayır moduna geçtiler. Sonunda da açıkladılar görüntüler orijinal dediler. 12 Temmuz 2007'de korkunç bir şey yani şeyin adı da zaten nedir collateral murder, murder. yan cinayet evet. yani yan hasardan yan hasar olarak cinayet diye. Yani Bağdat'ın kenar mahallelerinden birinde 12 Temmuz 2007'de <gülüyor> olmuş olay. Pilotlar aralarındaki konuşmalarda bir meydanda bir grup insan belirlendiğini söylüyorlar. Bunu da görüyoruz zaten. Bazıları da silahlı diyorlar. Aslında sonradan öğreniyoruz ki hatta silah filan da görünmüyor şeyde kesinlikle. Bazılarının silahlı olduğunu tespit edildiğini söylüyorlar ve silahlı oldukları sanılan bu iki kişinin aslında Reuters ajansı için çalışan iki muhabir biri 22 yaşında bir foto muhabiri Namir Nurettin ve yardım onun yardımcısı da 40 yaşında Sait Çişma. ve ellerindeki kameraları küçük kamera öyle devasa şey kameralarından da bahsetmiyoruz tabii şey Bağdat'ta zaten öyle şeylerle kolay değil herhalde çekim yapmak Koşmanız gerekiyor sık evet. sık canınızı kurtarmak için. Handicamler e, birdenbire Kalashnikov'lara ve RPG'lere evet, dönüşüyorlar. Evet, RPG diyor pilotlardan biri. Kalashnikov da diyor. Şurada evet. şundan elinde 12'sinin elinde Kalashnikov var diye devam ediyor. Bir çeşit herhalde savaş halüsinasyonu. Ve ondan sonra da yalnız savaş halüsinasyonunun ötesinde ateş ediyorlar, öldürmeye başlıyorlar. Kaçıyor muhabirler, kaçanları da bir defa daha, bir defa daha gelip tarıyorlar. Haraçlar üstünden geçiyor canlı kişilerin böyle şeyler seyrediliyor ve yani insanın hakikaten sözün bittiği yer diye bir şey varsa sık sık kullanılıyor içi boşaltılmış bir laf olarak ama bu odur işte. Ve bu konuda bir basın toplantısı yapan... Önce taramalı tüfeklerle yani otomatik tüfeklerle, artifeklerle tarıyorlar. Ee, RPG taşıdığını düşündükleri kişiyi vuramıyorlar. Başkaları vuruluyor sürekli olarak. Ee, sonunda birkaç denemenin sonunda şuna karar veriyorlar. Böyle olmuyor. İzimi Hellfire füzelerinden birini atalım diyorlar. Ve ardından üç tane de füze atılıyor. Bir bina yıkılıyor vesaire. Böylece hedef... Ortadan kaldırılmış oluyor. Yanındaki bütün insanlarla birlikte hedefte zaten evet, bir gazeteci. Namir Nur Eldin ve Said Çmağ da bu arada Çmağ ya da gidiyorlar Apache'den vurulan. Çok sayıda insan çocuklar taşınırken görünüyor. Hı hı. Bir kısmı yardım etmeye çalışanların da üstüne ateş açılıyor. Yani gerçek anlamda savaş suçları, insanlık suçları, insanlığa karşı suçlar işleniyor. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Bu Sunshine Press diye bir grup açıklama yapıyor. Onun adına konuşan Julian Assange var. Julian Assange'in söylediği de şu. Bu çocuklar ateş edenler video oynuyorlar diyor. Yalnız buradaki kazanılan şeyler puanlar insan hayatı olarak geri geliyor ve gerçekten seyredildiği zaman öyle bir durum var. Ben dün akşam El Cezire ilk defa yayınladı dünya basınında bunu. Maalesef tabi balyoz operasyonlarından ve başka haberlerden pek Türkiye'de üstünde durmaya imkan yoktu ama eski haber değeri yok herhalde 2007 olduğu için. Ama çok bastırmaya çalışmış Pentagon ve CIA bunun açıklanmaması için büyük tehdit etmişler. Hatta Finlandiya'da şey pardon İzlanda'da tutuklamaya kalkmışlar biliyor musunuz? Bu sitenin seyredilmesini yasaklamaya da kalkmış CIA. Bu arada CIA, bu site dediğimiz collateralmurder.com yani çok zor bunun Türkçesini söylemek. O yüzden hani Ama İngilizce asıl, bilen birilerine sormakta fayda var bilmiyorsanız. Collateralmurder.com'dan seyredilebiliyor. Bir de Wiki, Wikileaks aslında tabii asıl kaynak. Wikipedia'nın wikisiyle leaks sızdırma kelimelerinin bir arada olmasından. wikileaks.org'da bakabilirsiniz. Orada şu anda birinci haber durumunda zaten. Evet Sunshine Press diye adlandırılan karamacı amacı gütmeyen bir vicdanli kuruluş bu. Onun yayınladıkları bir şey. Şimdi seslere kulak verelim ama görüntüleri bütün dinleyicilerimize içleri kaldırmasa da bakma, bakmalarını tavsiye ediyoruz. Zaten kan görünmüyor. Tam bir video oyunu gibi ama gerçekten içine girdiğimiz çağın çok ürkütücü, korkutucu olduğunu söylemek istiyorum. Bunun da Üç yıldan beri kapatılmış olması, tam üç yıldır üstünün örtülmesi de ayrı bir kepazelik ve rezalet. Yep, Damaged, Kyle. All right. I hit him. Oh yeah, look at those dead bastards. Nice. Two six, Come on, let us shoot. You're engaged. One eight. Okay. Clear. Come on. Clear. Oh yeah, look at that right through the windshield. Ha. <laughs> All right, Tom camın içinden ön camdan vurmuşuz diye aha diye konuşuyor. Yerde yatan ceset piçlerini gördün mü diye konuşuyor askerlerden biri. Büyük bir eğlence içinde olayın hayat ve ölümle ilgili olduğu konusunda en ufak bir fikri olmayan insanlar bunlar. 22 yaşında bir Reuters çalışanı gazeteci delikanlıyla onun yardımcısı 40 yaşlarında bir adamın da aralarında bunu Çocukların taşındığını görüyoruz yani. O duymakta olduğunuz makine, tüfek sesleri de şey değildi. Oyundan alınmış, o çok yaygın evet. video oyunlarından alınmış bir şey değildi. Baya canlı canlı e, aslında bir savaş suçuna tanıtlık ediyoruz. Evet Demek ve şimdiye bu... kadar hiç yayınlanmamıştı tabii eski haber ama İlk defa ve yayınlanmasını engellemek için epey de uğraşmışlar anlaşılan. Julian Assange'in söylediklerine göre İzlanda hükümeti dahi işin içine girişmiş. Yani ok, Wikileaks sitesine, Wikileaks kuruluşuna e, güvenlik örgütleri tarafından Çinliler de dahil hak etme çalışmalarında bulunmuş. Çünkü onlar Tibet'i de açığa çıkartmışlar. Hı -hı. Tibet'teki cinayetleri. İşin içine girmeyen kimse yok yani. James Kosova'da James Bond vari bir karakter. Tuzak kurmuş mesela Lüksemburg'da vesaire. Böyle. Giden hikayeler var. Uzun bir hikaye bu. Fakat çok şey yayınlamış. Yani hem yolsuzluklara ilişkin olarak da mesela İzlanda meselesi de o yüzden kaynaklanıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Reykjavik'te Amerika ile İngiltere arasında milyarlarca avroluk kredi garantisini açığa çıkartmışlar gizli hesapları filan ayrıca da 2009'da 100 kadar Afgan'ın ölmesine yol açan bir bombalama olayını da açığa çıkartmışlar WikiLeaks'i takip etmemiz lazım biz de farkında değildik dinleyicilerle paylaşalım bunu El Cezire'den ben öğrenme fırsatını buldum akşam. Gözlerim fal taşı gibi açıldı gerçekten. Amerikan ordusu da. Şimdi Voice of America'da şöyle diyor. Amerikan ordusu tartışmalı videoyu kabul etti diyor. Nesinin tartışmalı olduğunu anlayamadım ama. Herhalde... Keri tartışmalı herhalde hukuken. E, ne yapılacak şimdi bu işle ilgili on tartışıyor olabilirler. Evet. Yani kara operasyonuna yardım için çağrılan Amerikan helikopterlerinin vizöründen görülmüş. Pentagon bu olayda ne yapmış biliyor musun? Soruşturma açılmış tabii Reuters peşinde çünkü. Bak şeyde bilgi edinme hakkı ne kadar önemli. Reuters 3 senedir uğraşıyormuş bu kayıtların çıkarılması için. Hı hı. Bilgi edinme hakkı ve o arada bir yerde, gizli bir yerde saklanıyormuş bakanlıkta. Oradan Wikileaks adlı grup tarafından YouTube internet sitesinde sonuçta yayınlandı. Tabii YouTube yasak Türkiye'de hala değil mi? Yasak. Evet. İkisi Reuters haber çalışanı. 12 kişinin öldüğünü, yaralanan küçücük çocukların da olduğunu biliyor. Bir grup sivili silahla kovalıyor askerler. ...yardım için gelen Amerikan helikopterleri de insanları biçiyorlar tarayıp. Olay bundan ibaret. Pentagon bu olayda askerlerin doğru hareket ettiğine karar vermiş o tarihte. Şimdi herhalde tekrar bakılacak mı? Bakılacaktır, ümit ediyorum. Bu arada Irak'ta 6 kişilik bir Şii ailenin katledildiği haberi düştü Associated Press'ten önümüze polisi yetkilisi öğleden sonra başkent Bağdat'ın 40 kilometre güneyinde düzenlenen saldırının nedeninin bilinmediğini söylemiş. Yani giysi dükkanı işletiyormuş bir adam ve eşi. Onun Onların yanı sıra 4 çocukları. 11, 10, 9 ve 6 yaşlarında. Bu komşu Irak'ta olan son olayı da okudum. Ve geçiyorum peşavere. Geçelim mi? Yani ister istemez geçeceğiz yani dinleyicilerden de e, bilmiyorum özür dilemeli miyiz aslında yapılması gerekenin bu olduğunu düşünüyoruz hala dünya böyle gerçekleşiyor ve bununla mücadele etmek gerekiyor e, fecat feci şeyler olmuş Pakistan'da da Amerikan Konsolosluğu'na hedef alan bombalı saldırılarda en az 5 ölü var saldırıyı Taliban üstlenmiş. Ee, Pakistan'da bir de ayrıca başka bir saldırıda da 45 kişi ölmüş en az. En az yüzde yaralı var. Yani dün sular seller gibi kan akmış Pakistan'da. Aşağı bölgesinde bir siyasi miting sırasında intihar saldırısında en az 40 ölü. Çok sayıda yaralı var ve Amerikan temsilciliğine yapılan saldırıda da Peşaver'deki büyük elçiliğin koruma görevlilerinden ikisi ölmüş. Be ikisi ölmüş. Beş kişi toplam hayatını kaybetmiş ama koruma görevlilerinden birçoğunun durumunun da ağır olduğu, ağır yaralandıkları belirtiliyor. Ingush Cumhuriyeti'nde saldırı var. iki polis öldürülmüş. Bir karakola saldıran intihar bombacısı iki polisi öldürüp üçünü yaralamış. Bu da Kuzey Kafkasya'da Rusya'ya bağlı Ingush Cumhuriyeti'nde Karak, Karabulak kasabasındaki karakola sabah yoklaması sırasında saldırı olmuş. Moskova ve Kuzey Kafkaslar'da geçen hafta intihar saldırılarında toplam 50 ölü vardı. 100'den fazla yaralı. Geçen pazartesi Moskova'da metro istasyonlarına iki kadın intihar bombacı saldırısı. Onların da fotoğrafları olduğu tahmin edilen, onların olduğu tahmin edilen iki fotoğraf yayınlandı Moskova'da. Bir tanesinin eşinin daha önce e, bir saldırıda öldürülmüş olduğu vesaire vesaire gibi bilgiler de yayınlandı evet, ama hani bunlar yaralı. nedir çok belli değil galiba. Evet, Batı şeriyada da dört Filistinli taktik hatalar yüzünden öldürülmüş. Öyle mi? Hmm. Orada nasıl bir taktik sorunu olmuş? Şöyle, e, olayla, iki olaydan bahsediyoruz. Filistinli göstericiler İsrail askerini öldürmeye çalışıyor denmiş. Onun üzerine ateş açmış. Fakat olay yerine hazırlıksız gitmiş İsrail askerleri abi. Hı hı. Ve plastik mermi yerine gerçek mermi kullanmışlar. O yüzden ölmüş. Yani plastik mermi attık zannetmişler. Ama gerçek mermi varmış. Evet. Gerçek mermi. Bu taktik hata deniyor işte bunu. Voice of America'dan okuyorum. Collateral demiş dediğimiz bu yan hasar kavramı içine girer mi peki yoksa? Girer Yok, girer. Yok. Bu taktik hasar diye başka bir tanımı yoksa? Evet. Aşağı yukarı ikisi. Yani çeşitli ölüm isimleri var. Sonuç değişmiyor ama. Ve soruşturma yürütülmüş Bak iyi tarafını veriyorum ama benim soruşturma yürütülmüş ve İsrail askerlerinin bundan sonra daha hazırlıklı olması gerekir demişler. Bunu da seni tatmin edeceğini tahmin etmiyorum ama. Yani pek değil. Peki ikinci olayı öğrenmek istiyor musun? Askerler Filistinlerle İsrailli yerleşimciler arasında bir toprak tartışması olmuş sen sık sık izliyorsun değil mi? Böyle toprak tartışması yapıyorlar. Evet. Altak, ev halkı yerleşimi. Benim de yok filizlik. benimdi falan. Evet. Genellikle çarşaflara doldurup çekiştiriyorlar. Kimin eline kalırsa toprağı o alıyor. Evet. Böyle geleneksel bir geleneksel bir yöntem. yöntem. Yani Sami ırkların geleneksel toprak tartışması böyle yapılıyor. Baharlarda yapılır genellikle. Evet. Böyle aynen böyle yazmış. İkinci olaydı askerler. Filistinlilerle İsrail'li yerleşimciler arasındaki bir toprak tartışmasında şişe ve ile saldırdığını iddia ettikleri iki Filistinli genci öldürmüşler. Orada da taktik bir hata yapılmış ama taktik hatanın ne olduğunu haberde okuyamadım. Ha, bu hiç. başka Haber plastik yok. mermi taktik hatası değil. Hayır bu ayrı. Ha. O öbüründe gösteri yaparken göstericileri dağıtmak için plastik mermi yerine gerçek mermi atmışlar taktik hata o. İkinci olayda da işte bu toprak tartışması yapılırken şişe ve şırınga diyorlar. Onun Peki, üzerine ölmüş iki fil. Yani buradaki taktik hatayı Genel. anlıyorum aslında ama e, her halükarda İsrail askerlerin eğitimiyle ilgili en azından ortada taktik bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün herhalde. Çünkü şişe ve şırınga ve ölüm e, yani saldırının tamamının aynen dedikleri gibi gerçekleştirildiğini varsaysak bile e, galiba burada silahların eşitsizliği durumu Ortaya çıkıyor yani çünkü şırıngalara ve şişelere kurşunla cevap verirseniz e, bu hukuki olmuyor. ya yani Ortada minik birkaç sorun var gibi ama e, neyse bunlar normal normal. Kollata, her şey normal evet. Bu arada bir e, yan hasar da e, bu ayrılık dizisiyle ilgili çıktı ortaya. E, Filistin demişken onu da söylemek gerekiyor. Hatırlayacaksınız TRT'de yayınlandığı zaman İsrail'le bayağı ciddi gerginliklere yol açmıştı bu e, ayrılık dizisi. Şimdi Filistinler de diziden fena şikayetçiler böyle bir durum var. Yani daha da garibi olayı anlattıktan sonra yorumlara da bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü insanların tepkileri de gerçekten bence bir beyin yan hasarı yaşanıyor olduğunda üç aşağı beş yukarı gösteriyor. Şimdi sıkıntı şu Filistinler açısından İsrailler açısından şuydu askerlerimizi canavar gibi gösteriyorsunuz. Halbuki biz orada neydi toprak tartışması. Toprak tartışması evet. Yapmakta olan e, işte geleneksel Sami halklarıyız durumu anlatıyordu İsrail. E, bundan öte ama dizinin hani bir dandiklik sorunu olduğunu zaten baştan beri biz de söylüyorduk gördüğümüz kadarıyla. E, şimdi bu dandiklik sorunu e, Filistinler açısından da bir sıkıntı haline almış. E, Filistinler bayağı tepkililer. Dizinin yayından kaldırılmasını ve Filistinlerden özür dilenmesini istiyorlar. Hangi dizi bu? Ayrılık dizisi. Yani Eyvah. Kamu parasıyla yaptırdık yani bizim sayılır o yüzden rahat konuş ee, Şu sebeple Filistinli Mahkumlar Derneği diyor ki e, bir kere e, İsrailli askerlerin kadınlara tecavüz ettiklerini hapisten çıktıktan sonra vurduklarını falan gösteren sahneler var Bunlar gerçek değil yalan e, bunları bu şekilde gösteriyor olmanız bizim mücadelemiz için de iyi bir şey değil diyorlar e, Dizinin gerçekle ilgisi yok ve e, bu yüzden de ciddi sıkıntı yaratıyor demişler direnişteki rolümüz zayıflıyor ee, bu sahneler aslında işgal gücüne hizmet ediyor çünkü işgal gücünü çok daha kuvvetli çok daha baskın gösteriyor halbuki durum burada bu değil diyorlar ve e, bizi kökten dinci gibi gösteriyor halbuki böyle bir durumumuz yok bizim diyorlar. Filistinli kızların Filistin silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü sahnelere tepki göstermişler. Kökten dinci fanatikler ve infaz tugayları gibi gösterildiğini Filistinlerin düşünüyorlarmış. E, bu da Filistin kurtuluş e, cephesinin açıklaması. Yani ilginç bir durum. E... İs İsrail'ler de bana haklı görünmüştü itirazlarında o dizideki tuhaf tuhaf şeyleri. Ya bana çok açıkçası İsra haklı görünmemiş. Sadece dandik prodüksiyondan rahatsızdım ben. Çünkü hani aslında dünyanın her yerinde standart işte bildiğimiz 60 IQ'ya yönelik romantik filmler. Romantikten kastım şu kötüler kötü anlıyorsun işte bunlar kötü suratlarına yansıyor zaten. İyiler de iyi işte bunlar da iyi durumu. Hani bu biraz zeka seviyesiyle alakalı diye düşünmüştüm ancak. Ama İsrailliler de sürekli kötü adam olarak gösterilmeye. De tabii hoşlanmamakta hoşlanmamak haklı olabilirler. Ee, ama hani bu kısmı açıkçası bana e, normal kısım şey gibi daha doğrusu. Gece yarısı ekspresiyle ilgili e, pazar sabahı sinemacılar yoğun televizyonda böyle harada gürede tartışıyordu yine. Niye bilmiyorum gece yarısı ekspresi. E, işte iki üç tane şey diyordu. Olacak iş değil. Türkiye'de buna nasıl olmuyor hani e falan diye öbürsü lafa girdi falan. Oluyor olabilir ama böyle olmuyor falan diye. Böyle uzun uza diye tartıştılar. Ben de şey düşündüm. Yani e, e bu sinema olduğuna göre zaten burada çarpıtabilmek ya da bir şeyler eklemek gayet gayet mümkün. Ve zaten mümkün olduğu kadar da geçerli bir yöntem. Üstüne üstlükte her tarafta kullanılıyor. Burada da olan bu diye düşünmüştüm. Sadece ben kalitesinden rahatsızım ama bir yandan da İsrail'in üzerine şimdi Filistin'in de böyle bir tepki göstermesiyle birlikte mevzu bir yere varıyor. Ancak daha da garibi Türkiye'deki bu haberleri okuyan izleyicinin tepkileri gibi geliyor bana. Çeşitli işte web sitelerinde çıkan haberlerin alttaki yorumları okudum. Gerçekten ilginç. Genellikle Filistinlere kızmışlar. Hani şey standardı vardır ya iyilik yaparsın ondan sonra adam iyiliğini beğenmez. Hayret bir şey ya bunlar da zaten diye devam nankör, eden nankör. Aynen öyle Araplıkları hatırlanmış düzden. Ee, <gülüyor> hançerlere falan geçenler var Birinci Dünya Savaşı vesaire. O, tabii, tabii. Arap çorap vaziyetine geçilmiş yani. Geçilmiş hızla yani kimi sevip kimi sevmemek neye göre sevmek neye göre sevmemek falan. Hani Tabi bunları... devlet baba. Peki aşağıdakiler memur değil herhalde yazan? Onlar devlet babadan alıyorlar. Ana, bir, onlar mi? devlet çocuk. <gülüyor> devlet çocuk. <gülüyor> bu durumda. E, yani daha çok benim canımı aslında bu haberde bu sıktı. Yoksa hani bu tip durumlarda zaten e, bence kamu kanalının böyle bir şey yayınlaması zaten anormal bir durum. Ancak bundan öte hani ne İsa'yı ne Musa'ya yaranamamaksa çok normal bir diğer yanı. E, biraz daha kalite biraz daha zeka. Dileyebiliriz diye düşünüyorum ve Bir de kamu kanallarını tabi bu kadar hassas e, Sayılan konularda iş yapmamasın Çünkü e, Bin bir tane de iş var falan filan Neyse sonuçta kafalarına göre canım Çok evet. da dert değil Şimdi bir ara vereceğiz ondan sonra Sayısız haberimiz var Hakikaten um, sayısız ve hepsi birbirinden e, ihlalli Tuhaf tuhaf şeyler Balyoz e, durumuna geçeceğiz şimdi tutuklamalar, serbest bırakmalar, tekrar tutuklamalar bu arada savcıların görevden alınması gibi hakikaten e, çok ta, cephede devam eden çok, çatışma e, sürüyor. Yani bir artık savaşa, balyot savaşına dönmüş olduğu konusunda meselenin e, gazetelerin pek çoğu hem fikir, bir kısmı karma diyor. Tabii bu teorik bir diyor. savaş bir yanıyla e, sınırdaysa gerçek savaş durumuna dair hızlı haberler gelmeye devam ediyor. Sınır dediğimiz Türkiye sınırı. Evet o da var ama yalnız kötü haberlerimiz yok tabii. İstanbul Menkul Kıymetler borsasına tarihi rekor kırdı haberi. Şubat ayında bankaların karlarının %11 arttırdı haberi falan gibi harika haberler de evet, var. Petrolün de 85 doları aştı haberi var. Ekim Bunu biraz sonra... daha bu üçlüyü bence ayrıntılı ele almakta fayda var. Çünkü ne oluyor olduğuna dair aslında bence bütün e, helikopterden düşen, Füzeden TRT'de çekilen diziye hepsi aslında tam da şu üç haberin içinde gizli. Üç aşağı beş yukarı. Evet bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasa paketini sunmuş. İmza da pakette yenilenmiş durumda. Çok sayıda adalet ve adaletsizlik haberi var. Leeds taraftarı Türk adaletini protesto ediyor. On yıldır sonuçlanmıyor diye Türk adaletine İngiliz diyor. Bence çok saçma bir başlıkla. Ha buradan gelen, gelenlere örgüt davası açıldığı gibi ilginç bir haber var. Kürtçe şarkı cinayetinde polisin ifade skandali var. Maltepe cezaevinde çocuklara işkence yapıldı var. Azadiye Velad muhabirinin kuşkulu ölümü haberi var. Ve ip boynundan boyundan geçtikten sonra neye yarar baş Sosyal devlet nedir e, üzerinde bir kez daha düşünmemizi sağlayacak. E, ali Cenab harika, yardımsever devletimiz. E, gönlünden koptukça tabii. Hakkı, yani görevi değil. Hala e, böyle aslında evet. bir e, rezillikler zinciri. Maltepe cezaevinde çocukları işkenceyi söyledin mi? Ha, tamam. Kaçlık olarak söyledim sadece kaçmasın. Bir de James Sensin bir yazı yazmış. Son şansını yakaladı Obama. İkinci bir defa şans gelmez öyle insanın önüne. Ama geldi o Başkan Obama'nın. Bunu da kullandı kullandı demiş. Yani bu yüzyılın en bir numaralı moral. Hı -hı. konusunu ahlaki konusunu evet ahlaki de diyebiliriz ee, konusunu çözmek için ikinci şansı var bakalım değerlendirecek mi diye ilginç bir şey yapmış e, belki yüzyılın ahlaki temel konusu ne kölelik Hı -hı. geçen yüzyılınki ne nazizm Hı -hı. Faşizm. faşizm ve nazizm evet e, bu, bu şeyde küresel iklim değişikliği küresel ısınma Bakalım. Bu arada tabii diğer iki sorun ne kadar çözüldü e, onunla ilgili de belki bir miktar konuşmak mümkün olabilir. E, yani geçen yüzyılda azından, kalmış olması gerçekten geçen yüzyılda kaldığı anlamda pek ne yazık tabii, ki gelemedi. Tabii konuşabiliriz. Maalesef. İstanbul'un nükleer bomba üstünde oturduğunu biliyor muyduk? Hayır onu da, onu da yeni da öğrendik. Ilısu Barajı da ilgilenebiliriz ama vaktimiz olmayacak herhalde bütün bunlara maalesef. Ilısu gibi... Dünyayı, ülkeyi kurtaracak büyük devasa bir baraj projesi de Tacikistan'da varmış çok harika bir haber o da Rogun bütün ülkeyi bu kurtaracak tamamen nurlu ufuklara ulaştıracak diye bakıyorlarmış ama başka öyle düşünmeyenler de var bütün ülke ve bölge mahvolabilir ekolojik olarak diye de bakanlar ve birileri sadece zengin olabilir gerisi yoksul kalır diyenler de var ama artık sen sana bırakıyorum değerlendirmeyi ki hangisini. Ben yapayım. de Allah'a havale ediyorum. Açık gazete. all this about I love a man oh yeah man let me tell you do I don't want no hungrymie in my family you dig? Hot Chocolate grubundan Brother Louie ya da Louie adlı parçayı dinledik. Çok ünlü parçaları onların Hot Chocolate grubunun ve Tony Connor grubun, Hot Chocolate grubunun elemanlarından 1947'de bugün doğmuştu Tony Connor için çaldık. Bu artık standart hale gelmiş, klasikleşmiş parçayı. Evet Açık Radyo 94.9, AçıkRadio.com ve Açık Gazete devam ediyor saat 8.43. Bu geçen e, hafta sonundan kalma bir haberi de muhakkak söylemem e, söylemeliyiz diye düşündüm. E, Vatan Gazetesi özellikle cumartesi günü bunu manşet haline getirmişti. O gün Samast Hrant öldürdükten iki gün sonra emniyette sorgulanırken kameralar çok tartışılacak görüntüleri de kayda aldı diye veriyordu. Katil sorguda ünlem işaretiyle vermiş. Gerçekten ibretlik görüntüler vardı. Terörle mücadele şubesindeki kameralar 3,5 saat süreyle kayıtta kalmış. Sorgu sırasında görevlilerin savcılarla beraber o gün samasta da çay ikram etmesi böyle görüntülendi diyor. Gerçekten bir polis. Bir polis memuru elinde <gülüyor> tepsi çay gezdiriyor. Çaylardan bir de işte o gün samasta gidiyor. Ee, o da büyük bir sükunetle alıyor. Kendisi tepsiden alıyor. Bir de katile bir de gazete servisi diyor. Bir ara o gün samasta cinayet haberlerinin yer aldığı günlük gazeteler getirildi. Dink'in katili gazeteleri dikkatlice okudu. Bu sırada yasa gereği hare Baron'un atadığı avukat da kendisini izledi diyor. Böyle hakikaten bu da tamam doğrudan doğruya Kafka'nın ya da Oğul'un eserlerinden çıkma bir görüntü. Orada oturup seyrediyor. Adam gazete okuyor. Türkiye'nin en önemli cinayetinin katil zanlısı olan adam. Evet öyle. Daha önce Türk bayrakları önünde polis ve jandarma ile poz vermesini görmüştük. İstanbul emniyetindeki sorgusunda da benzer görüntülerin yaşandığı ortaya çıkmış. Yani her şey bir yana Hrant Dink cinayeti tamamen ap ayrı bir çizgi izliyor. Yani bütün Türkiye'de polisin tümüyle farklı bir muamele yaptığı bir katil zanlısıyla en azından bunu söyleyerek yetinelim. Karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Gerçi bugün samastın işte Sorgusuyla ilgili ilk ortaya çıkan görüntüler değil. Ee, işte bayraklı görüntüler, polislerin evet. hatıra fotoğrafları vesaire, Bunların hepsi şu şekilde açıklanmıştı en nihayetinde. Ee, efendim, e, sorguda konuşturabilmek için yakın davrandı polis. Bu bir teknik. Her şey bir teknik e, terime bağlanarak dünyada çözülebiliyor. İşte birilerini öldürüyorsunuz, yan hasar oluyor. Yani ee, hem polisle hem jandarmayla... Altak Geberkülah yağlı ballı fotoğrafları böylece tamamlanmış oldu. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük cinayetinin bir numaralı tetikçisi sanıdan bahsediyoruz. Zaten kendisi de aynı sorguda verilen başka bir gazetede gördüm onu da. E, zaten teslim olacaktım ben memlekete dönüp diyor. Niye diyorlar çünkü jandarmaya teslim olacaktım. Onlar beni çok sever. Neden seni seviyor jandarma diyorlar. E çok gelip gittiler, bol muhabbetimiz vardı diyor. Böyle bir katilden bahsediyoruz, katil zanlısı diyelim. Evet, durum bu. Merkezdeyken gelelim operete. Operet mi opera mı olduğu konusunda henüz karar veremediğimiz... Daha net değil ama belli ki sahnesi iyi. Yani gayet gayet gün geçmiyor ki olay biraz daha çetrefillensin demek herhalde doğru. Evet. Ne olup bittiğini artık yabancılaşmaya başladık bile denilebilir değil mi? Yani hani genel anlamda hakikaten güne, günü birlik takip etmiyorsanız ve pek çok gazeteden takip etmiyorsanız büyük ihtimalle zaten ipin ucunu çoktan kaçırmış ve kamplardan birinde yer almış oturuyor olma ihtimaliniz yüksek. Ama etmelisiniz. Evet, yani çocuk olan bir burada oluyor. Burada oluyor ve hepimizin hayatını özellikle de e, bilmiyorum çocuk yapmaya niyeti olmayan dinleyiciler var mı? Onlar biraz daha rahat edebilirler ama çocukları olan, Senin çocuk yapmaya niyeti öyle, olan, benim yaşımdan ve baktığında torunları olan dinleyiciler için durum baya önemli. Ama yani çocuğa gerek yok yani. Eğer daha yaşayacak önümüzde varsa. E, geniş bir zaman hesaba göre bu durumda çocuk çocuk değil bence doğrudan zaten sizi de etkileyen bir şeyle karşı karşıyasınız şimdi şöyle şey yapalım bazı gazetelerden bunu okumaya çalışalım aslında çok şey yani ne olduğunu nasıl kavrayacağız bu meselenin ya aslında özeti şu özet kavramı daha kolay. Şimdi Bayyoz diye bir operasyon sürüyor biliyorsunuz. Neydi Bayyoz tekrar hatırlatalım. bir adet darbe öncesi hazırlama hazırlık planı idi Bayyoz. Yani işin içinde camilerin bombalanması, planları, işte hava kuvvetleri müzesine saldırı, işte askerlere karşı dincilerin yürümesi, bunlara ateş açılması, onların düşürülmesi, çatışmaya sokulması ve ardından bir sıkı yönetim Durumunun gerçekleşerek işte 200 bin kişinin gözaltına alınıp statlara kapatılması, mal varlıklarına pek çok kişinin el konulması, azınlıklara bilmem ne yapılması, onlara Banka, şöyle olması falan filan. filan kurullarının değiştirilmesi şir, büyük şirketlerin azınlıkların şirketlerinin hepsini. Uluslararası şey. şirketlerini nasıl yapacaklarsa yani hani kapitalizm yani dediğimiz plan. şeyi bile çakozlayamamış bir planlama durumu neyse. Böyle devam eden bir plandı Balyoz. Bu balyoz planı planıyla ilgili uzun zamandır zaten milyon tane haber okuduğumuz için bunun üzerinden gitmek çok kolay değil artık kronolojik olarak. Sadece şu kısmını söylemek lazım herhalde son kısım olarak. En nihayetinde Balyoz şöyle bir yere gelmiş idi. Balyoz'dan tutuklananları bir gün daha doğrusu bir gece nöbetçi hakim ya siz hadi evinize deyip vermişti. Ardından da hakim... bölümünü. Evet, büyükçe bölümünü hakim heyeti tekrardan sabah işe gelip e, o, o yetki aşımıdır. Keyfiliğiktir diyerek geri toplama tutuklama kararı almıştı. Bu arada Balyoz operasyon olarak da bitmemiş olduğu için soruşturma kısmı e, savcılar da dün yeni tutuklama kararları çıkardılar. Evet, 14 ilde hem de çok büyük 95 bir ok kişi hakkında 70'i muazzaf 90'a yakın evet asker için yakalama emri çıkarıldı. Ama Başsavcının talimatıyla operasyon durduruldu. Başsavcının talimatıyla operasyon durdurulduğu gibi e, ben şeyi kısmını anlayamadım. Hani başsavcının operasyonu durdurma e, hakkı var. Savcıları görevden alma hakkı da var. Yalnız Başsavcı bu vazaf tutuklanmaması kararını verme hakkı var mı orasını anlayamadım. Başsavcı talimatına uymayan iki savcıyı da soruşturmadan alıp yerlerine başka savcıları atamış. Bu Aykut, normalmiş ardından da açıklama geldi başsavcıdan Aykut Cengiz Engin'den dedi ki efendim biz bunu yıl içinde zaten sık sık yapıyoruz dedi e, sadece bize rastlamıyormuş demek ki deyip e, konu teknik bir konu olduğundan biz anlayamadık yine. Bu Ama bu açıklama, burada da işe yarıyor. bu açıklama... E... Bilmiyorum seni ya da beni tatmin etti mi etmedi mi bunun bir önemi yok. Ama yani mevzu zaten edelim. içerideki işleyişin ne olduğu değil en nihayetinde 95 kişiyle ilgili soruşturmaya başlayıp soruşturmanın ortasında iki savcının görevden alınıp soruşturmanın da muvazzaf askerler açısından durdurulması e, teamülse de çok normal bir teamül sayılmaz diyebiliriz herhalde değil mi? Teamül yani, evet. bilemedim ama. Aralarında tüm generaller Bekir Memiş ve İhsan balabanla emekli emekli orgeneral Çetin Doğan da bulunduğu 19 zanlının yeniden tutuklanmaları kararına varıldı. E, ayrıca tutuklanmalarına karar verilen muvazaz subaylar arasında tüm amiral Semih Çetin de var. Daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan korgeneral Yurdaer Olcan ve tüm general Abdullah Dalay'ın da tutuklanmalarına karar vermiş şimdi bundan sonrası gayet kıran kırana bir mücadele halinde ceryani diyor zaten mesela radikal gazetesi manşetinde balyoz balyoza kavga demiş ki olur, olur uyar yani başsavcı talimatına uymayan iki savcıyı görevden aldı üst başlığıyla balyoz balyoza kavga diyor depremist manşet yok mu hiç Olmaz olur mu? Değil mi? Yani böyle bir şeyler olacak. Haftada en az 3 deprem manşeti atılmaz ise e, memlekette deprem olacağına <gülüyor> dair bir inanç var. Balyoz savaşları demiş milliyette. Bir tutuklama bir tahliye derken baş döndürücü bir hal alan balyoz soruşturmasında şok gelişme. Başsavcı Aykut Cengizengin dün 70'i muvazzaf 86 asker için gözaltı kararı çıkartan iki savcıyı görevden aldı. Bunu da normal diyorlar. Normal. Sabahta sabah muvazzafa balyoz yok demiş. Yani balyozun 3. dalgasında 86 askere yakalama emri çıkarıldı ancak başsavcının talimatıyla sadece 14. emekliye uygulandı diyor. Yani muvazzaflara uygulanmayan bir eşitsiz durumdan bahsediyor. Ee, karışıklık ve kargaşa haberleri de var. Cumhuriyet Gazetesi Balyoz'da karmaşa diyor. Üç gün arayla iki farklı kararı tartışılırken, üçüncü dalgayı başlatan savcılar görevden alındı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Ee, darbeyi, şey depremi arıyorum ama bulamadım. Hani günlük gazetesinde miydi? Yok, günlükte manşet başkaydı. Posta. Aha, posta. Balyoz'da deprem. Manşet bulamadığınız zaman e, bakınız diye bir kitapçık var. Bu kitapçıkta e, deprem de dahil olmak üzere beş fiil var. E, <gülüyor> deprem, fırtına, yıkım vesaire gibi kelimeleri içeriyor, içeriyor bu kitapçık. Oradan seçiyorsunuz. Başta da konu neyse, balyozsa balyoz koyuyorsunuz ve manşetiniz oluyor. Ya yani Bu şey gibi, hazır çorba gibi bir şey. E, keyifli. Evet, şimdi... E yani pek çok gazetede buna benzer şeyler ya savaş ya kavga e, balyoğu savaşı demiş mesela taraf gazetesi de tam bağımsız balyoğu savaşı diyor. Yani darbe soruşturmasında 70'in muvazzaf asker 86 kişi için gözaltı kararı veren balyoğ savcıları Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk başsavcı Ergin tarafın Engin tarafından görevden alındı. En büyük dalga gelmişken Star gazetesi savcı eylem planı şeklinde vermiş. Yani, e, Gazetelerin büyük çoğunluğunun manşetinde bu var. Vatanda da 86 subaya gözaltı emri ortalığı karıştırdı demiş. E, bir de ilginç haber var vatanda. Ha, hakime savcılar yüksek kurulu taraflı ve ideolojik davranmakla suçlanıyor ama Hepsinde onun imzası var demiş. yani Balyoz soruşturmasında askerleri tutuklayan tahliye eden sonra yeniden tutuklayan hakimler. Hakimler savcılar yüksek kurulu başkan vekili Kadir Özbek'in imzasıyla atanmış diyor. Bunu da bir tuhaflık göremedim ben. Ee, şey darbe demiş Yeni Şafak gazetesi balyoza darbe diye bir ilginç başlık atmış o da. Manşetini almayan gazetelerden bir referans var. Borsa koşar adım rekor kırdı diyor. Bir bir gün gazetesi de manşette almamış. Bozdar Amerika'nın nükleer rampası diye almış. Balyoz 3 üçüncü dalga diye çok küçük aşağıdan vermiş. Sadece Amerika'nın nükleer rampası mı? Evet. Yoksa diyor. manşette öylesi mi güzel duruyor yani çünkü hani e, tam olarak bu nükleer bombaların nerede olduğunu bir türlü bilemiyoruz. Çat incirlikte, çat boğaz altında falan ama e, bunların bir kısmının kullanımı da galiba bize ait suspayı olarak. Öyleydi yani. En azından bir önceki raporlara göre e, sadece şeytanın olmayabilir veya şeytan daha yakınlarda bir yerlerde de olabilir diye bakmakta fayda var. Evet. Doğru söylüyorsun. Günlük bir de manşetini almayan üç gazeteden biri de günlük gazetesi. O da Suikast pazarlığı demiş ve Erdoğan'la görüşen Neçirvan Barzani'ye Ankara'dan Kerkük'ü kaybettiniz. Tek seçeneğiniz PKK'ya karşı bizimle ortak tutum almak mesajı verildiği belirtiliyor günlükte. İşte böyle balyoz meselesi fakat e, hakikaten Nabucco ile Aida arasında gezinirken Arş'ın mal alan operetine de biraz benzeyen tarafları da yok değil değil mi? E, i̇ş gittikçe Deli Dumrul köprüsünü hatırlatmaya başladı bana aslında. E, Deli Dumrul'u diyelim. Oyun üzerinden gidiyoruz ya. E, yani bir can alınacak ama kimin canı belli değil. E, sürekli geziyoruz falan filan böyle bir garip hal. E, bir de üstüne üstlük ortada e, bir türlü geçilemeyen başında birilerinin durduğu ne hal ne sebeple bilinmese de bir köprü var. Bahç alınacak ha? Evet şimdi savcılar görevden alınınca operasyonlara ara verildi. Yani 14'lü de 86 gözaltı önce Balyoz'da büyük savaş filan diyorlar. Fakat Ahmet Altan da Türkiye'de oyun hiç bu kadar açık oynanmadı diye yazmış. Yani devletin ve toplumun değişimi öyle bir noktaya geldi ki bu değişimi durdurmak isteyenlerin kendilerini ardına saklayabilecekleri kutsal bahaneler bulmalarına zaman kalmadı diyor. Herkes gerçek yüzüyle, fikriyle, kimliğiyle, tarafıyla ortaya çıkıyor. Balyoz'da savaşın Balyoz'da savaşın en kızgın olduğu bölge. Çünkü Balyoz'la ilgili belgeler çok bol, çok net, çok ayrıntılı ve çok kesin. İş yok canım, o öyle değilmiş diyerek geçiştirilebilecek gibi değil. O belgelerin bilgisayar çıktıları, cami saldırıları için görevlendirilenlerin kimlikleri Onları görevlendirenlerin emirleri taş gibi ortada duruyor. Bu soruşturmayı hukuki gerekçelerle durdurmak imkansız. Öyle olduğu için hukukta rastlanması mümkün olmayan sahneler yaşıyoruz. Bir yargıç bir günde tek başına 19 sanığı üstelik suçun vasfı değişebilir diyerek tahliye ediyor. Ardından bir mahkeme heyeti o yargıcın yetkisini açtığını belirterek tahliye edilenlerin tutuklanmasına karar veriyor. Ardından balyoza adı karışanlarla ilgili yeni bir gözaltı süreci başlıyor ve bu sefer başsavcı gözaltı emirlerini veren savcıları görevden alıveriyor. Yerlerine başka savcı atıyor. Karşımıza balyoz soruşturmasını sürdürmek isteyen hukukçularla bu soruşturmayı durdurmak isteyen hukukçular çıkıyor. Böyle bir sahne yargı sisteminin bu ülkede iflas ettiğini gösteriyor. Daha doğrusu demiş belki de çok uzun süre önce iflas eden bir sistemin gerçek yüzünü toplumun zihnine yansıtıyor. Yani devleti adaletten fazla sevdiklerini bizzat kendileri açıklayan hukukçuların sistemi bu. Yani işkencecilerin, katillerin, köylülere dışkı yedirenlerin kurtulmalarını sağlayan mevcut rejimi devlet görevlilerine suç işleme özgürlüğü tanıyarak sürdürebileceğine inanan bir zihniyetin bel kemiğini oluşturduğu bir sistemden söz ediyoruz. Bu, benim için demiş bu son anayasa değişikliği teklifinin en önemli yanı da bu yargı reformunu gerçekleştirecek yargıyı sistem muhafızı olmaktan çıkartıp adaletin hizmetine verecek olması demiş. Bu arada hafta sonunda malitef yanımda değil ama e, en starda olduğunu sandım hatırladığım bir haber vardı. Birinci sayfadan e, Aykut Cengiz Engin'in bugün soruşturma savcısını görevden alan savcı Aykut Cengiz Engin'in şey demesi ilginç Tunca Özkan'la yapılmış bir, 11 yıl önce yapılmış bir konuşması var orada talimatınızı beklerim gibi laflar ediyor o zamanlar başsavcı değil herhalde ama hı hı. ve işte soruşturmaları yürütüyorsanız ben yürüteceğim diyor bilgi size bilgi vereceğim diyor yanlış hatırlamıyorsam Tunca Özkan da onu onları da doğrudan bana değil de bir isim veriyor ona gönderin diyor böyle bir konuşma var bir savcıyla bir gazeteci arasında geçiyor Aykut Cengiz Engin de bunu kabul etmiş evet ne var bunda diyor. ...talimatınızı beklerim diye konuşabiliyor... ...bunda da ne var diye. ...yeterince elastiklik kazandıktan sonra... ...sistematik e, ne var bundalar... ...bence gayet normaller... ...yani hani mesela işte... E, sana çay vermekten ne var... E, ...hatıra fotoğrafında ne var... ...ne var ne var diye hani böyle devam edebilecek... ...korkunç bir ne varların üzerine yükseldiği için... ...bu ne var bence evet ne var... ...diye devam etmek gayet normal... ...ben hak verdim adama... ...evet... Peki ben de, ee, Sen ben de de sana hak verdim. Yo, ben de sana <gülüyor> hak verdim. Volkan da baş sallayarak ikimize birden hak verdiğini gösterdi böylece asayiş Berkemal bizim açık kast dedi. Açık kasti. Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Günaydın. Günaydın bey. Baharı da getirdik fakat galiba gene yağmur ve soğuktan bahsediliyordu. Siz bize bir gayri resmi hava durumu verirseniz. Evet. Şimdi bahar deyince tabii zaten şey nedir o? Resmen ben girdik ama girmedik. Resmen mi? girdik 21 Mart'ta. Evet. Şimdi bahar gelince bize tabii kararsız yağışlar da başlıyor. Bu... Meyamur satan, avanak satan falan var ya 42 günde yağmurlar. Evet. Ne <gülüyor> demek lazım? 42 nde. Ankara'da özellikle çok hatırlıyorum ben Ankara günleri. Evet. Şimdi hocam şeye bakıyordum bu uzun vadeli tahminlere. Neyse önce kısaya bakalım. Bugün öğleden sonra yağmur var İstanbul'da. Ee, bu yağmur e, yarın sabah çarşamba kuvvetleniyor. Perşembe sabah da bitiyor. Böyle bir durum. Yani bugün ve yarın yağmur. Yağmur, perşembe sabaha kadar. Hı -hı. Çarşamba öğleden sonra bir ara veriyor gibi. Ama çarşamba sabah kuvvetleniyor. Perşembe sabahta bitiyor yani. Bugün öğleden sonra başlıyor. Yarın çarşamba sabah kuvvetleniyor. Perşembe sabahı da sona eriyor. Sonra e, cuma, cumartesi yağış yok. Pazarkine öğleden sonra tekrar yağış başlıyor. ...pazartesi öğlene kadar devam ediyor. Pazar ve pazartesi de yağmur. Yani. Evet, pazar öğleden sonra... ...pazartesi de öğlene kadar. Ama bunlar... ...mevsim normalleri içinde... ...kabul edilebilecek yağışlar, yağışlar herhalde. Evet, tabii bunlar kararsızlık yağışları. Böyle. Aralıklı sarnak şeklinde... ...yağan yağmurlar bunlar. Nisan'da. Nisan yağmurları. Eskiden biliyorsun... Mevlana'da var böyle bir nisan yağmurtası tası var. Bu <gülüyor> yağmurları toplayıp sonra şifa nedeni içiriyorlarmış. Bilmiyorum. Nerede bu? Mevlana'da. Mevlana, Konya'da. Hı. Gördüm ben bu Ama tabii o zamanki yağmurla, şimdiki yağmur çok farklı kimya bakımında. <gülüyor> evet, asit yağmurları yoktu o zaman. Evet, şimdi tam asit. Şimdi tam şifayı bulsunuz <gülüyor> içeride. Tası bile deler vallahi. Vallahi duruyor. <gülüyor> Şimdi bugün hava sıçaklığı sabah 11'di. öğleden sonra 19 derece öğle civarında 19 derece ulaşması bekleniyor. Yağmurla beraber hava sıçaklıkları hızla düşecek hmm. ve 9 derece yarın sabah iniyor. Yarın çarşamba günü en yüksek hava sıçaklığı 11 derece oluyor. Bugüne göre 8 derece fark yarın. Evet, büyük oynamalar var günden güne. Evet. Çünkü rüzgar tamamen şeye dönüyor. Karayele dönüyor. Şimdi rüzgar güneyli. Giderekten rüzgar kuzeye dönüyor ve Karayel'de kalıyor. Ve rüzgar sıcaklık 8 derece birden düşüyor yarın. Perşembe günü 1 derece artıyor. 12 derece. Rüzgar yine kuzeyden. Ee, hava sıcaklığı... Cuma günü 15 dereceye çıkıyor. Rüzgar hafifliyor kuzeyden biraz poyrada dönüyor. Cumartesi 14 derece. Tekrar kuzeyli hafif kuvvetleniyor rüzgar. Pazar günü 15 Pazartesi günü e, Poyraz'dan kareyle dönüyor rüzgar ve 11 dereceye düşüyor tekrar Pazartesi ve hafta ya Salı günü yine 18-19 dereceye çıkıyor. E, bugünkü e, gibi. gibi oluyor bir hafta e, sonra. Ama bugün önümüzdeki bir hafta içindeki en sıcak gün. Evet. Böyle bir şey var yani e, sis bakımından. Dün vardı bizim bu civarda. Dün vardı. Bugün de kadınıza e yakın kuzeyde var. Ee, pazar gün de vardı havalanma falan yollar sisli. De. Evet, pazar gün de vardı. Yarın sabah sise uygun bir hava var ama yağış olacağı için yani yağış ve sis bir arada olabilir aslında ama biraz zor. Yani şeyler var. Bu nedir o? Her sabah sis olma ihtimali gözüküyor. Rüzgar hafif olduğu sürece. Çünkü sabahtan bu nem, nemli biraz hava. Çiğ nokta sıcaklığı ve sıcaklığı birbirine çok yaklaşıyor sabah saatlerinde. Ve bu saatlerde sis olma ihtimali rüzgara bağlı bir şey. Rüzgar oldu, olmadığı sürece her sabah sis olma ihtimali var bu günler artık. Böyle bir hava var hocam. Yani bu e, bu sene oldukça yağışlı ve yağışlı sıcak geçti. İşte bu da Eylino'nun bir şeyi olaraktan ...ifade ediliyor ve Eylüno... ...bu yılın orta... ...şu anda en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Ve bu yılın ortasında... ...yani yazın Eylüno'nun biteceği bekleniyor. O yüzden de merak ettim... ...yani bu yazın nasıl geçecek... ...bu biraz... Peki... O, ha, o, ...baktınız mı? Hmm, Bir Bak. de ona bakıyorum bilgisayarda da karşımda. Hmm. Ve ne diyor... ...Türkiye 1, 2, 3, 4 ve 3. Yani... ...e... Yani mevsim normalinin üzerinde bir sıcaklıklar bekleniyor. Üç dediği şey ise tam yazın mevsim normalinin çok daha üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Öyle yani, mi? Yani yazın sıcak. <gülüyor> ve, ve de şöyle bir durum var. Ee, yaza kadar bahardaki yağışlar da mevsim normallerinin üstünde olacak. Yani yağışlar <gülüyor> iki ve üç olaraktan gösteriliyor. Yani iki ve üçüncü periyotlar yani baharda e, yaz şeylerde sıcak olacak durumda. E, Nedir o? Yağışlar da fazla olacak mevsim normaline göre. Yani kararsız bir hava. Sıcak ve kararsız. Çünkü hava sıcaklığı aynı zamanda kararsızlığı da götürüyor. Kararsız sıcak bir nemli havayla beraber bahar biraz nemli geçecek gibi duruyor. Ama ondan sonra yazın ise biraz sıcak olacak. E, bu hava sıcaklıkları bugüne itibaren 12 Nisan'a kadar mevsim normalinin altında olacak İstanbul'da. 12 Nisan'da mevsim normallerine tekrar çıkıyor. Ama özellikle 8 Nisan'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre 6, 6 derece daha düşük. Yani böyle bir. Durum. Yani Pazartesiye kadar diyorsun. Evet. Yalnız bu şeyden sonra, e, şimdiki yağışlar işte yarın sabah çok kuvvetli ama en en kuvvetli yağışlar 12 Nisan'da gözüküyor. Yani 11 Nisan'dan itibaren 12 11 Nisan pazar günü. Pazar günü çok kuvvetli bir yağış gözüküyor ama buradaki yağışlar. Yani pazarla pazartesi 11-12 Nisan ha, pazar pazar, kuvvetli pazar bir yağış var. Evet. Sonraki haftalarda aralıklı yağışlı gözüküyor ama bir soğuyor buradan bir ondan sonra tekrar yükseliyor. Ondan sonra böyle hafif yağışlı bir devam edecek. Yani bu bahar biraz yağışlı olacak gibi gözüküyor Yani nisan yağmurlarını düzgün alacağız. Ama yazın sıcak olacak. Sıcak olacak Peki olacak Miktat diyor. Bey hazır. Konu buraya gelmişken ben de bir şey sormak istiyorum. Ee, gerek Son buzu erimeden eden programımızda da e, söylediler. Ayrıca da bazı iklim bilimcilerinin bu konudaki çalışmalarına da rastlıyorum. Hı. Yani güneşteki bu güneşin e, de etkisinden bahsediliyor ya kız. Azıcık evet. bu lekelere bağlı olarak filan. E, arttırma. Şimdi 10 ortalama 11 yıllık periyodlar içinde oluyormuş ve bunun sonu aşmışız bile zaten. Yani 11 yılı geçmiş durumda en lekesiz olduğu ve daha doğrusu yani sıcaklık etkisinin en düşük olduğu dönemin sonuna geliyor. Bundan sonra tekrar Güneşin gireceği periyodda da küresel ısınmayı artırıcı etkisi olması bekleniyor. Bunun da bu yaza denk gelmesi mümkün olabilir mi? Acaba o da artırır mı? Öyle ha. bir evet, soru güneş. Ben size bir bu hmm. soruyu öğrencilerinize vermek üzere atayım da ortaya. Yani <gülüyor> evet şimdi e, şu anda güneş tekelerinin krefiğine bakıyorum. E, 2010'da şu anda minimumda evet. Şimdi hmm. yükselmeye başlıyor. Bir yükselme çeyne girmiş durumda. Hafif. minimuma bu dibe vurmuş yani. Evet. Ve hafiften bir çıkış gösteriyor. Dediğiniz gibi güneş tekelerinin sayısında 10 yıllık bir şey var, salınım var. Yani güneş tekeleri işte güneşteki patlamaların tepesindeki nokta, tepesi aslında. Biz baktığımız zaman dünyadan o tepesi yüksek olduğu için güneşin yüzeyine göre 1-2 bin kilometre. Daha soğuk olduğu için daha şey gözüküyor. Dünyadan bir siyah nokta gibi, leke gibi gözüküyor. Bunlar güvenişteki etkinliklerin ölçüsü az bir, bir miktarda. Ve bu bir periyoti var, böyle bir saykılı var. Bu saykılda şu an dediğiniz gibi dipteyiz ve dipten bir çıkış şeyinde. Şimdi 11 yıl ortalamalı bir çıkışa giriyoruz. Yani, yani. 2020, 21 mi? 20 2020'lerde mi? Evet. Şey maksimum ulaşacak. Evet. Yok, 2000 değil. 2021'de falan. Tamam öyle o zaman maksimum oluşacak. Demek ki 2020'lere göre bu doğal e, zorlama fonksiyonu dedilen şey doğal şey bu bir kuvvet güneş o zaman devreye girecek. Evet bu o zaman işimiz iş demektir yani. <gülüyor> bir yandan güneş bir yandan insanlar hep evet. beraber Evet, şemsiyelerimizi, şemsiperlerimizi açalım diyorsunuz. Vallahi güneş şemsiyesi var da Japonlarda biz niye evet. yok, onu anlamıyorum ben. Evet, operasol. Evet, bize de lazım. Şimdi burada bir tane şey var, güneş saykılının e, tahmini diye bir grafik var. Evet. Bu grafik bunu 2014-13'lerde pik olacağını bekliyor. Ha, 2013'te mi pik olacak? Evet. Yani yani bu bir yılda pik yapıyor ya Evet. Bu mesela şimdi mesela dibe vurmuş. Bir daha dibe vurması 2020'de olacak. Arası yarısında maksimuma çıkıyor tepesi. Evet. Bu maksimum da 6 sene sonra falan yani. Ve 6 işte evet 5-6 sene sonra. Çok uzak değil hocam. Evet. Ben yani... dedim ya ne oluyor bu yanlış bir hesap var gibi. <gülüyor> yani daha da uyanamadık hocam henüz. Yani tam da sabah <gülüyor> <gülüyor> Sabah böyle sınav yapıyorsunuz yani, ama 2006, evet altı gibi yani 2016, 15 gibi, 14 gibi olacak. 2014 gibi peak, peak en yapmış. yüksek peak yapacak. Yani öyle yani çok fazla vaktimiz yok yani peak yapmaya bekleyin görürsünüz. Evet bekleyip görebileceğiz. Bekle karpatikası gör da vardı değil mi? Aynen, öyle. Aynen. Bu da orada geçerli bir durum. Ee, bu arada neler oluyor hayatta? <gülüyor> yani işte James Hansen bir yeni yazı yayımlamış ve diyor ki 19. yüzyılın en büyük moral problemi öncelikli şeydi köleliğin kaldırılmasıydı diyor 20. yüzyılın en büyük moral problemi de nazizmin yükselişi ve ona karşı direnmekti Şimdi de fosil yakıt bağımlılığımız eğer böyle devam ederse çocuklarımız ve torunlarımız ve gezegen üzerindeki pek çok türü de götürmesi tehlikesi var. İklim değişikliği yani 21. Hmm. yüzyılın. Bakalım Obama eline bir fırsat daha geçti diyor. Ne geçmiş Obama eline? İşte Obama ilk uzun bir sessizlikten sonra bu sağlık reformunu kırık hmm. dökük de olsa geçirdi. Rusya ile da bugünlerde şeye oturuyor tekrar silah nükleer silahların sınırlandırılması bunu da başarılı görünüyor Çünkü kabul ettiler Clinton dönemine göre çok farklı ama şimdi asıl büyük başkanlık istiyorsa eğer büyük bir değişiklik yapabilecek mi diyor Çin Çünkü çok büyük hem rüzgar, güneş hem de nükleere büyük yatırım yapıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içine düşmüş bulunduğu e, muazzam fosil yakıt bağımlılığını engellemek istiyor diyor. E, yani Yüz milyonlarca Çinli'nin deniz seviyelerinde telef olmasından korkuyorlar ve onu önlemek istiyorlar. Denizlerin yükselmesi filan. Dolayısıyla iki büyük şeyin emisyon yapan rekortmeninin Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında bir anlaşmaya varması lazım. Fırsat bu fırsattır diyor. Bakalım Obama yapabilecek mi diyor. Hmm. Bakalım. <gülüyor> Obama ne kadar inanıyor. Buna ne kadar şey yapacaktır. İnandığını söylüyor da, ondan sonra da inançlarının doğrultusunda hiç hareket etmedi diyor işte Aynen. kendisi de. Evet. Ben bu yaşımda şunu öğrendim, politikacının dedikleriyle yaptıkları farklı olabiliyor. E, evet, her, hemen, hemen her zaman, evet. Dediğine değil, hani ne, öyle bir şey vardı. Laf, nedir iştir kişinin bir şey vardı. Ben? <gülüyor> e evet, Ziya Paşa mıydı? Aynısı iştir kişinin laf'e bakılmaz, evet Ziya Paşa'nın. Aynen öyle bir durum. Peki bir de çok bilimle ilgili de önemli bir sorunsal var tabi burada. Hayır. Yani Galileo durumunda olduğu gibi inançların bilime, galebe Aa. çaldığı bir dönemde değiliz diyor. Eğer Obama'nın, sizin de biraz önce söylediniz ya, Obama sözde inanıyor mu acaba bunun gerekliğine filan. Eğer destek istiyorsa da, Bilime hemen başvurabilir. Ulusal Academy of Science'ı, yani bilimler akademisi herhangi bir rapor isterse verir ve zaten bu iş içindir. O zaman da görecektir zaten neyin evet. gerekli olduğunu ve küresel iklim değişikliği ne durumda olduğunu açıkça bütün herkes görecektir. Ama istekli, siyasi irade lazım diyor. Doğru. Şey okumamıyorsunuz mı? taba okumamışsınızdır. Nation Acting of Science'ın şey var. Proceeding gibi kitapçık yayınlandı. Tıpla ilgili bir şey. Teksas Üniversitesi'nden. Görmedim i̇klim onu. İklim değişimini iklim değişimi demek daha fazla böbrek taşı demek diye. Hı, öyle mi? Ya, dün yazdık hocam gazetede. Okumuyor muyum? Yani? E, bir gün gecikmeyle takip edebiliyoruz. Ben, <gülüyor> ben, de, ben de şimdi Ankara gittikçe böbrek taşı kırdırmak için gidiyordum Gazi Üniversitesi'ne üç kere gittik makineye kırdıramadık taşı. Taş bir inat çıktı. Mermer mübarek. İklim <gülüyor> değişikliğiyle ne alakası varmış? Valla ben de önce yani böyle taşı dediğim gibi arayın bakayım nedir bu taş? Bunun böyle bir sırrı şeyi var mı? Hani biliyorsun biz Türk ne olarak şeyiz yani böyle doğru yolda bir şey bulamayınca yandan gitmek için bir yol var mı diye baktım. Hani böyle içecek böyle bir su falan iyileştirilmeyecek için ne yapıyoruz ne oluyor? Hani biraz bilgilenmek için bir baktım o. İngilizce literatüre varken iklim değişikliği böbrek taşını arttırıyormuş. <gülüyor> Genellikle böbrek taşı e, güneydeki sıcak yerlerde yani su kaybı çok olan vücuttaki yerde daha fazla oluyormuş. Yani işte Amerika'nın güneyin güneydoğusunda böbrek taşı kuşağı varmış Amerika'nın güneydoğusunda. Ha, o o bölgede daha o, o nemde yaşayanlarda daha fazla evet. görülüyor evet ilginç. Yani... Orada mesela yüzde 40 bu 2000 yılındaki böbrek taşı riski şey vatandaşın yüzde 40ında gözüküyormuş. Yüzde 40 mı? Evet, Çok yani. yüksek değil mi? Aslında böbrek taşı fazla yüksek biraz. 2050 yılında bu yüzde 56 olacakmış. 2095 yılında da yüzde 70 olacak diye bir bilimsel çalışma yapmışlar. Yani her üç, dört kişiden üçünde e, böbrek taşı olacak öyle 20 evet, işte. 2095'te. 2095. Yani bu. İşte bu da bu çalışma da iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine olan direkt etkisini gösteren ilk önemli çalışma diye adlandırılıyor. Aynen. Aşırı sıvı kaybında dolayı bebek taşı hastalarının sayısı artacak. Türkiye'de de baktım Güneydoğu Anadolu'da daha fazlaymış bebek taşı Türkiye'de. Öyle mi? Ee, ne, ne Nasıl bir bağlantı var? Yani burada insanlar tağda çalışıyorlar. Yani sıvı su oran şeyi daha şey daha çok su kaybediyorlar. Evet. Tağda da zor şartlar altında. O yüzden e, böbrekteki yani şeyin böbrekte daha fazla birikebiliyor. Kristalci olabiliyor bazı yabancı maddeler. Hmm. Çok aşırı su içmek gerekiyor. Su kaybını kontrol etmek lazım. Özellikle güney sıcaklığı yerlerde su kaybı vücutta daha fazla oluyormuş. Bu da tabii böbrekte daha fazla kristalleşme neden olduğu yönünde bir iddia var. Hmm. Yani vücutun su kalmasına bağlı olarak itirardaki sıvı oranıyla çözülen katı maddeler dengesizlik oluşturuyor. Ve kristaller bir araya geldiği zaman bu şey oluyormuş. Bu ülkemizde %14'miş böbrek taşı. Yani bu da endemikmiş yani. Endemik var ya bitki türleri. Evet, yani Endemik endemikli hastalık Türkiye'ye özgü mü? Özgü bu yöreye özgü, özgü evet. günah bölgesinde çok görülüyormuş bunda aşırı sıcak ve kuru iklimle birlikte zor şartlarda az alınan sıvı miktarı dehidrasyona yani susuz de. kalmaya yoluyormuş. bu da itirar atılımını azaltıyor itirar atılımını azaltan her şey böbrek taşı oluşumuna katkısı var yani bunun çay dahil kafein kol kola vesaire evet, alkol de bunun içinde bana diyorlar da hocam bir ay abi taşı düşürürsün filan <gülüyor> vatandaş. Doktor dedi yok aman. <gülüyor> bira artı yani bu alkol kafein so itirarı, itirarı azaltıyormuş. <gülüyor> Böylece su içmek gerekiyor hocam işte su su su içip duruyorum kaça gündüz su. Ama hiç bendeki taşlar kırılmadı. Atladık zıpladık hopladık. Bu bir şey var bu şok dalgası veriliyor bedenin dışından. Böyle. Ses değil mi? Ses tanıması. Böyle bir sanki şey gibi. böyle Tak tak çe çekiç gibi yani. Evet. Aa, benim yani çok acayip dayak yedim. Yani, orada şey zor bir iş. Ama taşa bir şey olmuyor. Ben kırıldım. Kemiklerim kırıldı. <gülüyor> benim yer tarafım vardı. Çünkü bizim millet tabii susamadan su içmeyi bilmiyor hocam. Bizim millet su içmyesi şey var. Bir de bu gazoz mazoz kolalı içecekler filan su yerine geçmiyor maalesef. O yüzden... Taşlaşmak istemiyorsanız susamadan su için diye bir kampanya açabiliriz. Evet ve küresel iklim değişikliğiyle de mücadele, küresel ısınmaya karşı da mücadeleye Tabii. devam. Daha fazla sıcak havalar, daha fazla su kaybı vücuttan. Tabii daha çok su içmeye ihtiyacı olacak. Tabii ki içecek su bulabilirsek ileriki yıllarda. Evet, evet yani şimdi bunu ben söylemiş olsaydım miktar, Bey, her Olur. şeyi böbrek taşını bile bağladım. Kölesi <gülüyor> asılmaya diyeceklerdi, Allah'tan günah sizin üzerinizde kaldı. Daha doğrusu PNAS'ta, evet. <gülüyor> yani Proceedings of the National Academy, Vallahi isteyen yani <gülüyor> makaleyi göndereyim, internette girsin, arasın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kidney Stone diye arasın, Kidney Stone and Climate Change diye. Evet, ben de hemen sizin e, makalenizi zaten e, açık radyo sitesine koyuyoruz ama ha. ben bakmamıştım. E, hem ha. ona hem de e, orijinaline de bir göz atma fırsatı bulmaya çalışacağız. Hocam bir de bu Sağlık Bakanlığı'nın bir şeyi var, internette bir yerde gördüm, ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'de dialez hastası sayısı yıl her yıl bir önceki yılda göre 110 artıyormuş. Yüzde on mu? Yani bu büyük bir şey. Çok yani. büyük bir astronomik bir yani oran. Ben, kaymeder bizim böyle böbrek hastalığıyla bağlanıyor. Çok zor bir iş. Yani bu taş maş ihmale gelmiyor. Yani böbrek bazen düşünce kanala çok büyük ağrı yapıyor. Aynı doğum doğum sancısı gibi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> zor bir şey. Bazen farkında varmıyorsunuz. Böbrek gidebiliyor. O yüzden dedim ben şunu kırdırayım gitmişken. <gülüyor> yani bundan ne zaman nereye düşeceği ne yapacağı belli değil. Sinsi bir şey fark etemiyorsunuz. Ama işte olmadı bizimki kırılmadı. Ben şimdi artık çok su içiyorum yani. Her tarafta nerede su bulursam götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da tabii biraz başka zararları oluyor. Sürekli lavabada kalıyorsun. Şey de var bu bilimsel çalışmada Amerika'daki askerler, Irak'ta görev yapan askerlerde böbrek taşının arttığını tespit etmişler. Hmm. Yani, o kadar kısa bir süre içinde bile. Evet, bir sene, iki <gülüyor> senede de <gülüyor> yani su kaybının aşırı olduğu yerlerde böbrek taşı artıyor. Bu da hava sıcaklığına bağlı bir olay. O yüzden ıı, su içmeye devam. Havayı da stop etmek gerekiyor. Evet. evet. Küresel zınmaya tamam. Ee, su içmeye devam. Evet. Böyle bir sloganı. <gülüyor> işte. Siz hocam daha uyanıksınız benden. Evet. Ben kahve içtim. Ah kahve de Ondan... yasak. <gülüyor> yasak. Ha, bir dakika. <gülüyor> Hemen su içeyim uyanayım. Bir dakika kahve çay, siyah kahve çay, ıspanak e, aslında var ya yani hiçbir şey yememek <gülüyor> gerekiyor. Bu <Bunu> var doktorlardan. <gülüyor> şey ne diyor çilek, domates bunlar hep yasak bana şimdi. Yani taş yapıyormuş bunlar. Evet. E, onları yemesek de başka bir eksikten gideceğiz yani. <gülüyor> Burada, <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız anlamadım ha yani o, o siyah çaylar, kahveler hepsi yasak. Kola, gazoz içecek, bir alkol falan. Onlar e, kafein falan şey tutuyor mu? Tutuyor. Enerjiyi azaltıyor. E, yani zaten çay bana daha önce da mideden yasaklamışlardı kahveyi, çayı. Öncüm böyle çay, kahve arada bir kaçak içiyorum. Doktor haberi olmuyor ama e, o da sayılmaz. Hele öteden sonra hiç içmiyorum akşamları. Evet. yeşil çay takılıyoruz artık. Yeşil çay herde bulunmuyor hocam. Buradan ee, bir kampanya yapalım artık lütfen yeşil, yeşil çay şiş, bulundurun. Yeşil çay kampanyasını tabii e e açıyoruz de. buradan. Geçinde bir misafire gittik bir yere böyle genç bir yakınımız evlenmiş. Tabi böyle çok çocuk genç evleri tam değil. Ben de yeşil çay diye tutturdum. Baktım ee, yeşil çay önce yok mu ki daha sonra bir baktım bir çay geldi. İçiyorum bir tuhaf öyle. Bizim hanım normal çaydan bir iki damlatmış çayın içine <gülüyor> yeşil çay niye dilemize yutturdular abi. <gülüyor> Ben sonra da söylüyor. <gülüyor> sonra nasıl beğenmemişin çayı diye böyle üç kağıtçılar da var. Ama siz yemediniz tabii. Ya tuhaf geldi bana ama hiçbir şüphelenmedim. <gülüyor> tabii kadının <kalbimiz> temiz ya. <gülüyor> aklıma gelmedi böyle kazık açacakları. Ama öyle bir numara yaptılar yani. <gülüyor> Yeşil çay yaygın değil çünkü denedim ama inşallah yaygın olacak. Peki Miktarpe çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Çıkalım. Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan. De Buenos Aires, Buenos Aires havası, güzel hava havası da diye de okunabilir istenirse eğer. Astor Piazzolla ve Jerry Maligın birlikte seslendirdiler bu parçayı. Summit adlı, zirve adlı albümlerinde idi. Ama asıl bunu çalmamızdaki sebep de Jerry Mulligan'ın 1927'de bugün doğmuş olmasıydı. Amerikan caz müziğinin en önemli besteci, aranjör, saksafoncularından biri. Bariton saksafon çalıyor ağırlıklı olarak ve caz tarihinde Claude Thornhill, Miles Davis, Stan Kenton ve diğerleriyle de birlikte yaptıkları çok önemli aranjmanlarla da çok iyi tanınıyor. ve Chad Baker'la da 1950'lerde kurmuş olduğu kuatette de Cool Jazz denen bölümün, e, türün en seçkin örneklerini de vermiş. O en seçkin örneklerinden bazılarını da vermiş olduğu biliniyor. Jerry Mulligan 1927'de bugün doğmuş, 1996'da ölmüştü. Açık Gazete Evet, Açık Gazete. Açık Radyo'dayız. Açık Radyo 94 9 frekansında yayın yapıyor. Aynı zamanda da Radyo.com ya da AçıkRadio.com.tr'den de yayın yapıyor. internet üzerinden saat 9.38 ve Açık Gazete'nin son bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Anayasa meselesine de kısaca değinelim. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasa paketini yenileyerek Parti milletvekillerinin imzasıyla yenilenmiş ve Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş 27 maddeden oluşuyor. Birisi geçici üçüncü maddeyi de kapsıyor. Anayasanın geçici on beşinci maddesinin yürürlükten kaldırılması da yer alıyor. Böyle bir durum. Şimdi ana, Meclis Başkanı Şahin'in imzası da var diye değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyi planlıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat AKP bizim de tahmin etmiş olduğumuz gibi 265 ile teklifi yeniden Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş. Bir imza krizi olduğu söyleniyordu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları. Anayasa Değişiklik Paketinde Meclis Başkanı Şahin'in de imzası olduğunu söylediler. Halbuki Meclis Başkanı tarafsız olduğu için herhangi bir teklife imza atamıyor. Bu da bir tuhaflık aslında. Niye? Gayet normal. Ay yani normaldi her şey normal diyorsun evet. Yani bir sorun yok ortada yani. Bütüne baktığımız zaman bütün içindeki yeri hiç garip gelmedi bana. Hayır ya yanlışlıkla da imzalamışsa da bu, bu bir niye kriz oluyor onu da anlamadım ben. Ya kriz gerektiği için aslında anayasayla ilgili bir sıkıntı ha, ha. var. Ee, o yüzden de hani imza da kriz olabilir, kağıdın kalitesi de olabilir, A4'ün tam boyu olup olmaması da olabilir. Ee, nedense krizin özünü asla konuşmamak üzerine kurulu bir siyaset hayatımız var ya. Hani imza falan gibi ya bu değil ki sıkıntı hiç kimse açısından. <gülüyor> Niye bu kısmını konuşuyoruz bilmiyorum ama hani bu da herhalde zayıflatıcı yan argüman falan i̇şte gibi şey. usul yönünden bozmak için evet yani imza krizi olsun usul yönünden yüksek mahkemeye başvururuz. Üstelik de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğini alır ve bu krizden anayasa değişikliğinin yapılmamasını sağlarız diye düşünmüş olmalılar. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Suat Kılıçta da... Maksatlı yaklaşımı boşa çıkardık demiş bu şekilde. Mahkemeden imza kaçırma diye bir küçük başlıkla taraf gazetesinde operet havası devam ediyor. Mahkemeden imza kaçırma opereti. Eskiden değil mi? E, aristokrasi zamanında saray vardı. Kız falan kaçırılıyordu ama artık Şimdi Cumhuriyet dönemi var, olduğu anayasal. için adalet sarayından imza kaçırma. <gülüyor> Bu da böyle bir şey tamam olabilir ee, en nihayetinde sonuçta neyden bahsettiğimize doğru herhalde geleceğiz bu mecliste bir oylanacak işte ardından 367 378 bin falan çeşitli sayılarla ilgili bir, bir haftalık bir tartışma geçireceğiz sonra referandum kararı çıkacak falan filan diye devam eden süreç aslında bunlar da işte hani sahne bu kadar basit ve sıkıcı olması diye eklenen farfar far. diyemez miyiz? Evet ve aslında son derece de neşeli tarafları olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da deriz. Yani mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu bizim verdiğimiz metinde meclis başkanının imzası yoktu demiş. Burhan Kuzu da esas olarak bizim verdiğimiz metin varsa diğerleri geçersizdir demiş. Bir de böyle bir hikaye var. Nasıl bir hikaye? Farklı İmza metinleri var mecliste uçuşu ve hatta Kuzu şöyle demiş bence hakikaten e, meclisten ya pardon mahkemeden imza kaçırma neyse mahkemesinden imza kaçırma operetinin en e, hoş bölümlerinden biri final bölümü diyebiliriz buna. Burhanettin Kuzu demiş ki Burhan Kuzu pardon Ortalıkta korsan metinler ve sahtecilik var demiş. Mecliste korsan anayasa taslağı metinleri var <gülüyor> <gülüyor> ve sahtecilik var. Suç duyurusunda bulunacağını da söylemişti. NTV haberi bu da NTV MSNBC'den. Şahin de benim imzam yok demiş zaten. Teklifte imzam yok demiş. Vallahi billah demiş mi? Tallah demiş. <gülüyor> İki gözüm <gülüyor> önüme aksın falan ne bileyim. Evet yani ortalıkta korsan metinler var, sahtecilik var ama öz ve en hakiki anayasa Ya Yani atla... konuşuyoruz şimdi? İktidar partisi bir anayasa e, değişikliği metni çıkartıyor. Bununla ilgili korsan metinler ve taklitler mi varmış? Sakınıyor muymuşuz taklitlerde? Evet. Bence bu işin çözümü dünya standartları bellidir. Ya ISO verirsin bir tane, uluslararası standartlara uygun olur. Ya Türk standartlarına uygun olanı çıkartırsın. One minute, o kadar kolay değil. Değil mi? Da. Islak imzada neler oldu <gülüyor> <gülüyor> gördük. Askeri savcı, bu arada askeri savcılık iade etmiş ıslak imza metninde. Hazır öyle mi? Hazırlık verilmişken aklıma geldi. Savcılığa geri ha, Tamam şey olacaktı. Sorun bitmiş yani. E, güzel güzel. Zaten hani takip edebileni aşk olsun. Ama e, senin dediğin gibi değil öyle. Nasıl değil? Taslak metni kolay ISO standartlarıyla halletmek kolay değil. Suç duyurusu olacakmış mecliste düşünüyor musun? Korsan metinler ve sahtecilik. Anayasa taslağında sahtecilik. Vallahi bu da ilginç. Yani çok ülkede yaşandığını zannetmiyorum. Buradan da hani bir milliyetçilik daha çıkaralım pozitif. Ne güzel bir ülke falan diye. Yani <gülüyor> bize özgü. <gülüyor> normal. Normal tabi. Yani hani anormal bir durum yok. Bütün içinde gayet anlamlı ve bütünle de uyumlu. O yüzden evet. normal. İstanbulluların nükleer bomba üstünde oturduğu haberi de normal mi peki? O yeni haber olduğu için şimdilik şaşırmış gibi yapmalı ve aman Allah'ım diye bir süre bunu tartışmalıyız diye düşünüyorum ben. Yani ee, Hürriyet Gazetesi'nin ilginç bir haberi var evet. değil mi? Gayet gayet ilginç gelmesi Tam karşılıyorum emin değilim ama gayet gayet <gülüyor> bir haberi olduğu kesin. Pırıltılı diyelim istersen. Evet. Pırıltılı ve dikkat çekici. Ee, Savunma Bakanlığı danışmanlığı da yapan emekli büyükelçi Taner Baytok, Türkiye'de'nin Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer silahların sanıldığı gibi incilik üstünde değil İstanbul'da da bulunduğunu söyledi. Ve 12 milyon İstanbullu nükleer bomba üzerine oturuyor dedi. E bu ne biçim danışman? Boğazdan mağazır. Bugüne kadar hani üstüne oturuyorduk da niye söylemiyor ayıp etmiyor mu yani? yani yoktur demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın bu kinaye sadece demeye çalıştım Savunma Bakanlığı'nın danışmanısın emekli büyükelçisin e bundan haberim vardı da bugüne kadar Ayıp değil mi ya söylemedi Söylemedin evet yani hani herhalde Baytoka kızmamız gerekiyor bu noktada hedef bu değil ama e, ya yani ben Baytoka bozuldum açıkçası tanışmıyoruz ama tanıştığımızda kırıldığımı ileteceğim. Sitem edeceksin. Sitem yine. edeceğim evet. Hakikaten sitemlik, sistemkar ediyor insanı. Bir gün gazetede Boğazlar Amerika'nın nükleer rampası diye vermiş ama tabii mesele senin de biraz önce söylediğin gibi sadece Amerika'nın olsa gene iyi. Ee, yani İncil'e hiç götürülmemiş. O taktik nükleer silah neymiş, bilmem ne nükleer silah neymiş. Böyle e, işte malumat, furuşluklar var. O araları geçiyoruz. Anahtarın biri ABD'de, diğeri ise ev sahibi ülke olan Türkiye'de. Savaş halinde bu çifte anahtar sistemi devreye giriyor ve silahlar gönderiliyor. Niye gönderiliyor? Sanki hani paket bir yere yolluyorsunuz. Birilerinin kafasına nükleer bomba düşüyor yani Türkçesi o. Diğer taktik silahları değiştirdiler, Türkiye'dekiler kaldı diyor. Hmm. Unut, yani, unutulmuş olamaz değil mi? Sanmıyorum. Ama Türkiye'de memnun olabilirim bundan. Hani bizim de iyi kötü tek anahtar çift anahtar nükleer var. İşte şuralarda duruyor falan diye. Tabii. Yani çiftte anahtar sistemiyle ateşleyeceğiz biz de silahlarımızı düşmana karşı. Valla e, bu nükleer silahlar olayı gerçekten artık iyice tadı kaçmadı mı bir yandan da? Hani... Yok efendim incelikte değil İstanbul'da falan diye haberler de okuyabildiğimize göre hani bununla normalin içine alabiliriz tabii. De. Ama şimdi peki Barack Obama şey yaparsa Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak tarihi tırnak içinde tarihi bir karara imza atıp Rusya ile anlaşmaya varırsa bunlar da Boğaz'da nazır silahlar da çekilecek değil mi? Yalı bir yalılarıyla bir de nükleer bombalarıyla meşhur Boğaz değil mi? Daha da ilginci belki yalıların birinin altında nükleer bombalar. Çünkü Boğaz dediğimiz çok da geniş bir hat değil. Neresine koydular diye düşünmek gerekiyor. Ee, belki birinin yalısının altındadır. Ne bileyim ben. Ya da... Bundan da bir opera çıkar. Azimdesin düdüklü tencere diye bir hikayesi var. İlk <gülüyor> aileye girdiği zaman... Altını çok kısık yakıyorlar ki şey olmasın. Patlamasın. Patlamasın. Herkesi korkutan modern bir alet durumunda henüz düdüklü tencere. Evet. Halbuki nükleer ay, düdüklüyle yaşamaya alıştık. Değil evet. Mi? Arada da hatırladığım şeydi. Çok oldu hikaye okuyalı ama birbirlerine pat... E, ailecek bir korkutma durumları. Tabii burada sınıf atlamaya Şak çalışan ha. zavallı aileyi anlatıyordu en nihayetinde. Çünkü e, Amerika'dan arkadaşları geliyor olduğu için e, evin modern gösterip bir Türk hayatının güzel olduğunu göstermek gibi görevleri vardı. O yüzden eşten dosttan toplamaydı aletler. Dü düdüklü tencere de öyle. O yüzden hanıma evin biraz korkuyordu kullanmakla ilgili. Bunun üzerine kuruluydu hikaye. Ba Patlama. Yani Şimdi mesela bunu söylerken biz büyük ihtimalle birileri artık nükleer bombaların ne kadar güvenli olduğunu, zaten patlama riski olmadığını istenmediği sürece sonsuza kadar falan diye bir şeyler anlatıyor olabilirler. Ee, Ama Türkiye'den de çekilebilir. Bugünlerde yapılıyor değil mi? Ne zaman bilmiyorum. Nükleer silahlar konusunda alınmış tek hükümet kararı da 72 tarihliymiş. Bayağı olmuş değil mi? Yakında o kararın 40. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Seney devriyesini tesid tes edeceğiz. Nasıl oldu cümle? Valla güzel oldu diyecek bir şey yok. Bu da normal. Yani bütün de aslında çürüme resmi falan gibi bir şey koyacak olsak herhalde üç aşağı beş yukarı aha budur diye konulabilecek bir haberler zinciri var yani hakikaten bugün. ...yani memleketin neresi çürümemiş kısmını ararsanız... ...onu aramak mesela bence haber değeri daha yüksek olan bir nokta gibi. Ve çürümemiş olduğunu ha. hemen görebilir. Pırıl pırıl parlayarak e, gerçekten tarihi bir rekorda kırarak devam ediyor. Gerçi bu tarihi rekorla ilgili ben başka bir şeyler daha okudum. E, niye böyle bir rekor kırılığına dair? Bu tip rekorlar yabancılara gel gel demekmiş. Bu anlamda yapılırmış bu tip rekorlar falan filan diye ama tabii hiç anlamadığım için akıl kârı bir şey söylemiyordu da olabilirim e, niye anlamıyorsun derseniz param yok oynayamıyorum oynasam ben de anlardım çok zekice bir iş olduğundan değil önemli değil o 58.645 puanla tarihin en yüksek seviyesinden kapanmış olması bir yani önceki kapanış rekoru 58.231 puanla 15 Ekim 2007'de kırılmış Şimdi ekonomimiz iyi gitmiyor diğerlerin Oye oh yeah. işte kırılma sesi <gülüyor> hakikaten bunu hiç birlikte beklemediğimiz için volkan hepimize öpücü oldu <gülüyor> bir çeşit. Eee dinleyiciler sağlığında merak ediyorum. <gülüyor> ne olacak? Canım nükleer bombasında oturan bir dinleyici kitlesinden bahsediyoruz. Hiçbir şey olmaz sesten falan. Normalde. Evet İstanbul'a yaptığımıza göre normal. Sorun yok. E, ...piyasaların yönünü değiştirecek ters bir haber gelmesi beklenmiyor... İşlem hacmi tarihi seviyeye geçmek için yeterli değil... ...daha da geçecek falan diye devam eden de mutlu insanlar var... E, ...bu iyi bir şeymiş, sadece iyi haber bu mu? Hayır, çürümeyen, yıkılmayan bir başka şey bankacılık sistemimiz... ...harika işlemeye devam ediyor... ...hani krizimiz falan filan bir sürü para götürdüler ama e, sorun değil... ...iyiler, mutlular, bu biraz şey gibi evlatlarımız durumu gibi... Hani yaşlı e, aileler böyle bir açlık sefalet durumunda kalırlar ama evlatların iyi haliyle e, hem gururlanır hem de mutlu olurlar. Bizimki de böyle bir şey. Bankalarımız sapasağlam. Şubat ayında %11.6 arttırmışlar yine karlarını ki geçen seneyi böyle hani rekor karlarla bitirirler. 3.6 milyar liraya çıkmış bankacılık sektörünün karı bir ayda. Evet. 3.6 milyar ne demek biliyor musunuz bilmiyorum ama hani ben tahayyül etmekte zorlanıyorum ne kadar paradan bahsettiğimizi. Bu kadar da para. Nereden çıkıyor para derseniz bizim cebimizden çıkıyor ve kar olarak başka birlerin hanesine yazılıyor. İşin harika tarafı da bu. Böyle hobi de bom bir bakıyorsunuz paralar sağ tarafta görünüyor sol taraf yerine. Böyle güzel bir iş. Böyle de harika bir haber var. Yani çürümeyen pek çok şey var ülkemizde. Bankacılık, borsacılık bunların hepsi çakır çakır büyüyerek devam ediyorlar. Yalnız aynı büyümeyi mesela niye olduğunu anlayamadığım şekilde asla maaşlarımızda görmüyoruz. Ya da e, iyi bir haberde olabilir petrolcüyseniz petrol fiyatlarının 85 dolara aştığı haberi vardı. E, 85 dolara aştığına göre bu durumda yine tekrardan bizi bir zam dalgası bekliyor olacak değil mi? Çünkü e, küresel piyasadaki petrol fiyatlarına binaen bizim de bir çeşit fiyat ayarlamasına gitmemiz diye devam edecek böyle sıkıcı bir konuşma duyacaksınız. Bu elektriğinize, yediğinize, içtiğinize zam. Anlamına gelecek. Evet, bu petrol fiyatının e, yüksek tavan yapmasının gerekçeleri üzerinde çalışıyorum. En kısa zamanda size sebepleri üzerinde bir açımlama yapacağım belki yarın. Daha yakın değil ama yarından da yakın olamaz. Yok. Abi. Çalışmadım çünkü o kadar. Ama o <gülüyor> şüphelendiklerimi söyleyeyim Wall Street. Olabilir. Wall Street'den şüpheleniyorum biraz. Bakacağım o duruma. Yani Wall Street, IMKB bunların hepsi e, en nihayetinde tüm insanlığın dostları. Biliyorsunuz onlar kazandıkça biz kazanacağız bir gün. Bir gün biz de kazanacağız onu bekliyoruz. Normal. Normal zaten bekleyelim diye yaşıyoruz 3 aşağı 5 Şimdi üçte. adalet haberlerimize geri dönelim evet. artık. Adalet seansı e, başlasın çünkü hakikaten seans tadında. E, memlekette adalet olmadığı için adalet haberi çok. Evet e, aburdan gelenlerle başlayalım istersen en ilginç gelenlerden biri bana o. Buyurun lütfen. Demokratik açılım çerçevesinde Türkiye'ye ha buradan giriş yapan 34 PKK'lılar PKK mı gelmişti daha buradan? Ee, hayır. Bir grup PKK'lı ve bir grup mülteci gelmişti. Türkiye'den kaçmak zorunda kalıp e, Mahmur Mülteci Kampı'nda on yıllardır yaşayan gruptan bir kısmı gelmişti. Evet onlara demokratik açılım Ama biz onlara genel olarak PKK'lı diyoruz. Ee, hem ağzımız alışık hem de böylesi çok daha kolay anlaşılır kılıyor herhalde her şeyi. Hem de Türkiye püripak, iyiler kötüler bu ayrılık dizisi kafası işte 60 IQ. Evet burada şimdi şöyle olmuş radikalin haberini veriyorum. Demokratik açılım çerçevesinde Kandil'deki PKK Mahmur'daki mülteci kampından Türkiye'ye gelen ve Habur sınır kapısında kurulan mahkemede Mahkemede pişman olduklarına yönelik beyanda bulunmamalarına ve bu yönde bir tavır göstermemelerine rağmen Türk Ceza Kanunu'nun etkin pişmanlık hükümleri işletilerek serbest bırakılan 34 kişiden tam %50'si, 17'si hakkında özgü, örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı, ortaya çıkmış. Bu milliyetin haberi aslında Gökçer Tağ İnceoğlu ve Namık Durukan'ın haberi böyle. Ne diyorsun? Normal yani en nihayetinde bu insanları e, niye içeri çağırmıştık hatırlayan var mı? Yani niye gelebileceklerini düşünmüşlerdi. Bunu hapse atmak için? Ya o zaman Olur. gelmezlerdi herhalde ne bileyim ben bu kadar sene gelmeyen insan şimdi beni hapse atsınlar diye gelmez. Barış geliyordu memlekete çünkü Kürt sorunu diye bir şey olduğunu Türkiye'de Kürtlerin yaşadığını kendi dilleri kendi kültürleri olduğunu kabul edecektik. Ve silahlar susacaktı falan filan. E, oradan uzak bir noktadayız ama onlar artık içeri girmiş bulundu. Haklarında yedi buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Normal. Normal. Ne diyorsun? Bana bir az geldi ama şimdi dur oturdukça hazmettikçe ee, normal. Gerçekten normal. Ee, Peki pişmanlık belirtmedikleri halde etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimali olduğu gerekçesiyle serbest bırakılanlar ne olacak? O da normal yani memlekette hukuk böyle işliyor. Pişmanlık <gülüyor> belirtmelerine gerek yok. Pişman olduklarına karar verdiyse pişmandırlar. Peki gelelim İngilizlere. Türkiye'nin iki Türkiye'de iki Leeds taraftarı hatırlıyor musun? 2000 yılında olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Topolarını gösterdikleri için bir kültürel karmaşa da öldürülmüşlerdi. Evet, Taksim Meydanı'nda hı hı. popo filan da zannetmiyorum zaten. Aslında. Ya zaten Öyle denmişti ama bizim Öyle şurada mi? olmuştu. Buradan pencereden bak, pencere şey, perdeyi biraz aralasın. Volkan göre biziz, öldürüldük diye. Cinayet mahalli. Orada, Buradan failler görüyorum. belli. Failler yine aslan parçası olarak hatırlıyorsan zaten. Maçlara da götürülüyorlardı zaten hı hı. daha önceden. Leeds United Kulübü taraftarları ve yönetimi Türkiye'de öldürülen iki taraftar için... Anma töreni düzenlemiş 26 bin Kişi maçı izleyen Ölen taraftarlar için Bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuş Tam 10. yıl dönümünde Oldu Sağının kenarına çelenk ve çiçekler bırakılmış Ve Leeds United heykelini de Çiçeklerle donatmışlar seyirciler Bugün deplasmanda Çıkacağı Leeds'in Yovil maçında da protestolar Devam edecekmiş siyah bantla çıkacaklar ...seyirciler Türk adaletini protesto etmek için... ...sırtlarını sahaya döneceklermiş. Neden? Neden protesto ediyorlar? Orasını ben de anlamadım. Yani tabii burada hani Normal bir sürü harbiz. şey konuşulabilir ki... ...bence konuşulacak kısım buralar olacak. Mesela bunları yapanlar büyük ihtimalle ırkçı. Ee, Türkiye'nin AB'de yeri yok... ...için bunu konjonktürel olarak kullanıyorlar... ...Avrupa Birliği ile Türkiye arasında... ...bağlantılı olmadığını kullanmak için... ...ya da e, kendi takımlarının... ...taraftarlığını yapmak için kullanıyorlar... Ama bunların hiç Türkiye'de adaletin olmadığı <gülüyor> gerçeğini değiştirmiyor çünkü 10 yıldır herkesin gözü önünde öldürülmüş iki kişinin failleri ortada korkunç, olmasına rağmen davası bitmezdi. Evet. Ya yani buna rağmen bu dava bitmiyorsa e, Türkiye'de adalet olmadığı gerçeği mesela hani kötü niyetli İngilizlere bağlanamaz herhalde değil mi? Neden kullanıyorlar, neden şimdi falan diye çıkarsa birileri... Yok öyle değil, öyle deme. Ken Bates, kulübün başkanı bir açıklama yapmış. Bu şekilde bir adalet sistemine sahip olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok demiş. Bak gördün mü? Gene kötüye kullanılıyor işte. Kötüye kullanırlar, ben de onu söylüyorum. Ne kadar? Ee, halbuki yani burada bizim hiçbir kötülüğümüz yok değil mi? Biz dediğim burada e, Türkiye tarafı oluyoruz herhalde. Oğlan tarafı, kız tarafı. Evet. Yani Türkiye tarafı olarak yani iki kişiyi öldürüp ardından da bunları cezalandıramamak katillerini mesela sorun değil ama niye bunlar böyle konuşuyor kısmı büyük ihtimalle bu akşam ana haber bültenlerinde sorun olacak. Uğur Dündar'ı şimdiden görebiliyorum. Olayda Leeds taraftarlarının ağır tahriki olduğu da belirtilmişti. Christopher Loftus ve Kevin Spade'in ölümüyle ilgili soruşturmada. Önce Ali Umut Demir adlı kişinin cinayeti itiraf ettiği belirtilmişti. Sonra da savcılık aralarında Demir'in de bulunduğu dört kişi için cinayet suçlamasında bulunmuş. Ama olayda Leeds taraftarların ağır tahriki de olduğu belirtilmişti. İki yıl sürdü. Bu ağır tahrik mevzu bir garip bir şey değil mi? Yani öldürmek Hayır, en normal. nihayetinde ha yaptın ha yapacağın bir şey. Bir tahrik olursam onu veriyor gibi bir şey mi? Hem de tahrik ne? Ne? Bayrağa hakaret. Oo. Anladım. O zaman diyecek Ama bu, bir şey yok. Bak şimdi akan suyum durdu. Bu, bu iddia kanıtlanamamış yalnız. <gülüyor> ee, i̇ddianın kanıtlanıp kanıtlanmaması üzerinden e, gerçekten yani bir insanları bir grup halinde sıkıştırıp ardından kalbinden bıçaklayıp yol ortası öldürdüğünde... Ağır tahrik işleyebiliyor mu bayrak mayrak diye? İşlememiş burada galiba. Ha, iyi, Ama 2002'de işte bitmiş 15 yıl demir hapis hapis cezasına yok hapis cezasına çarptırılmış. Dört kişi de üçer ay hapis almış. Ama 2003'te demir temizle temiz başvurusunda bulunmuş. iki ay sonra yargıta kararı bozmuş ve yeniden yargılama istemiş. 2005'te demire askere gitme izni verilmiş mahkeme tarafından. Adli tıp da çok yoğun olduğu için bıçağı incelemeye fırsat bulamadığını açıklamış. Bunu beğendin mi? Ha. Bıçağı inceleme, olabilir, inceleyemedik. Olabilir. Vakit yoktu. Vakit yoktu demiş adli tıp. Normal diyorsun. E, normal. Yani hani adli tıpın durumu biliyorsun ki ortada. Hani çeşitli örnek de verebilirim ama vereyim mi? Vermeyim. Vakit az kaldı. Evet. 2007'de bir daha mahkum olmuş. Bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezası almış. Nedense daha az. Daha önce 3 ay hapis cezası alan da 10 yıl hapse çarptılmış bu sefer. Kısmet meselesi biraz tabii. Alın yazısı. Diğer iki kişi de 6 ve 5 yıllık cezalar almış ama 2 ay sonra Yargıtay hapse atılan tüm sanıkların temiz başvuruları sonuçlandırılana kadar serbest bırakılmalarına ve tutuksuz yargılamanın devam etmesine karar veriyor. Aman mı diyoruz buna. <gülüyor> Normal diyoruz yani. ve şey de demiş ki Avrupa İngiliz Hükümeti'nin Avrupa Bakanı Chris Bryant da Ölenlerin yakınlarına ve lead taraftarlarına demiş ki öfkenizin nedenini anlıyoruz ama hukuk sürecini hızlandırmak bizim elimizde değil temiz davası halen devam ediyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok demiş. Normal. Ee, hukuktan devam ediyor Hukuk dediğim hukuk güvenlik bunlar bir çok ayrılmıyor biliyorsunuz güvenlik devletinde ee, çaldıranda vermiştik de sırtından vurulan e, 15 14 yaşındaki Mehmet Nuri Tançoban durumunu askerler tarafından sırtından vurulmuştu. Kimi gazerde, hatta ardından da dipçikle de devam edilen bir işten bahsediliyordu. Bununla ilgili galiba ordu üstlendi. Yani. Öyle mi? Ben onu takip etmedim. Üstlendi, ama bir garip üstlendi. Tam olarak üstlenme dediğim şey şu: ailesine çaldıran kaymakam Armağan Önal ile birlikte birinci hudut tabur komutanı Piyade Yarbay Nevzat Göksu ve askeri yetkililer Taziye ziyaretinde bulunmuş. Birinci Udut Tabur Komutanı Piyade Yarbay şey Göksu demiş ki tamamen kaza olan bu talihsiz olay tüm silahlı kuvvetlere mal edilmemeli demiş. Ee, bu üstlenme oluyor herhalde değil mi? Tamamen kaza dediğine göre ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği bir olay olmuş oluyor. Ee, yani tüm silahlı kuvvetlere mal edilmemeli dediğimiz nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü mesela bir cephede bir onbaşı e, on düşman askerini öldürüp bimlenme kalesini aldığında onbaşı aldı demiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri aldı diyoruz. Ama e, yanlış olduğu zaman bu Türk Sağlık Kuvvetleri'ne mal edilebilir bir durum değil. Böyle anlayacağız mevzuyu. E, gerçi bu önemli taziyeye gidilmesi evet. vesaire. <gülüyor> olayın hızla kabul edilmesi. Bunların hepsi hani beş sene önce zor görürsün. Lük durumlardı. O yüzden iyi. İyi olmasına iyi ama e, yani niye e, elin çocuğunu çat vuruyorsunuzun cevabını hala almış değiliz bu metinde. E, almaman da normal ama. Öyle mi? Hmm. Ha, e, peki doğru. Bunu da kabul. Kürtçe şarkı söyleyenlerin cinayetine gelelim bir de. Evet o da normal ama bir bakalım. Bakalım yani hani e, Türkiye'deki norm ve değerler üzerine bir program diye devam ediyoruz. E, Emrah Gezer Kürtçe şarkı söylediği için e, özel, harek, özel harekatçı polis memuru Serkan Akbulut ve abiyi Levent Akbulut tarafından e, öldürüldüler. Öyle yani haber buydu daha önce bu haberi verdiğimiz için bir hatırlatma geçelim. Evet. Bu haberde polis sorgusunda bir polis dayanışması yaşandığı ortaya çıkmış yani sokak ortasında birini şarkıcı adam Kürtçe şarkı söylediği için dandum vuran iki tane polis memuru polislerden dayanışma görmüş inanabiliyor musunuz? Hayır e, inanamıyorum. Değil mi yani? Hani o gün samasta olsa hadi neyse de bu ne şimdi diye şaşırıyor insan. İnansam bile bunun bütün polis teşkilatına mal edilmemesi gerektiğinden. Ben bu. de hem fikirim yani sonuçta bu ol, olmuş olsa bile e, tekil ve e, kötü böyle müferit münferit. miydi? Ha, vaka. <gülüyor> münferit bir vaka. E, önce Serkan Akbulut'un ifadesini alan polis ardından bilgisayarda bu ifadeyi kesip AB Levent Akbulut'un ifade tutanağına yapıştırmış. Böylece Levent Akbulut'un ifade vermesine gerek kalmamış. Özel harekatçı polis Serkan Akbulut ne dediyse abi de onu demiş sayılmış. Bu Alman yeğilince biz de yenilmiş sayılmışız kısmı gibi bir şey. Normal ee, bu. Normal tabii. Yani sonuçta vakit mi var efendim? Herkesten tek tek ifade alsak bu polis nasıl çalışacak diye de bakabiliriz. Peki o normal Maltepe cezaevinde çocuklara işkence yapılması normal mi? Son derece. Son derece yani... Beni bir böyle acaba bu anormal miydi? Tamamen mi diye... normalin içinde bu. Anladım. Ee, bu da şöyle bir durum. Maltepe çocuk cezaevinde 18 çocuğun hasta arkadaşlarının tedavisi için açlık grevi başlattı. Bunun üzerine de gardiyanların girip bütün çocukları tekme tokat dövüp e, tehdit etmeye başladığı haberi var. Ya ee, çocuk dediğin açlık grevine karışır mı? Yersin tokada hakikaten. Bence de Geçelim. E, bunu da geçtik. Azadiye velat muhabirinin kuşkulu ölümüne ne diyorsun? Normal miyim? Normal gazetesi sekizinci kere ya da yedinci kere kapatılmış olduğu için bence şahsi bir bunalım, münferit bir olay. Bunu başka türlü algılamamak lazım diyorum. Biraz şüpheliymiş gerçi ölümü. Öyle de garip bir hal var ama. Evet, Metin Alataş Adana'nın Hadırlı mahallesinde ölmüş bulundu. Gazete editörü voltan da intihar ettiği yönündeki iddiaları kuşkuyla karşıladıklarını bildirmiş. Biyanet'in haberi bu. Ee... ...Aza Diyevelat çalışanı... Metin, ...34 yaşındaki Metin Alataş... ...ölü bulunmuş... ...diplomasi servisi tür ...Hakkı Boltan da... ...bizim açımızdan bazı çelişkili yönler var... ...demiş akşama kadar netleşir. Bir gariplik daha var işin içinde... ...garip dediğim hiç yanlış anlaşılmasın... ...normalde hani e, garip olarak algılanabilir... ...o garip algılanmasını kırmak üzere... ...söylüyoruz biz de... E, ...Alataş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na... ...kaldırılmış... E, ...orada da Alataş'ın babasının ifadesi alınırken... Polise yakınları tep göstermiş. Bir dakika avukatımız var bizim niye babamızı zorluyorsun diye. E, bunun üzerine gazetenin avukatı Vedat Özkan polisle görüşmeye çalışmış. Çünkü polis görüşmemiş. Biz bu gazetenin avukatını tanımıyoruz demiş polis. Normal. Değil mi normal. E, bunun üzerine Alataş'ın babası ve abileri de ifade vermekten vazgeçmişler. İfade alınamamış. Bir tuhaflıkta şey de var deniyor ama sürekli izlendiğini söylemiş ve Adana Cumhuriyeti Savcılığına suç duyurusunda ben bulunmuş. Ben sana soğukkanlı bir devlet yorumu vereyim mi? Ee, paranoyayla intihar arasında sıkı bağlar vardır her zaman. Bir sonuç alınamamış zaten. Anladım. Normal. Normal. Babası oğlunun herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmiş ve öldürüldüğünü savunmuş. Kürt Dar... sorunu dışında bir sorunu yok muymuş? Bir de darba uğramış, dövülmüş. Gazete dağıttığı sırada Barış ve Demokrasi Partisi İl Binası önünde... O sırada kimliği belirsiz sivil giyimli beş kişi vurmuşlar ve hastanelik etmişler. E, son bir normal haber vermek istiyorum. Çünkü bir daha artık bu normlara dönmeyiz belki diye ümit ederek. E, ip boynuna geçtikten sonra neye yarar diye bitirelim artık onu da. E, hatırlayacaksınız onu da verdik. E, iki çocuğunu dershaneye yazdıran 48 yaşındaki Emine Sipahi'nin durumu Fethiye'de. Evet, e, çocuklarını gel. yazdırdıktan sonra... E, Dershane, dershane paralarını ödeyemediği için hapse atılmıştı. E, dershane paralarını ödeyemeyip annesi de hapse atılınca Soner Semih Sipahi oğlu 18 yaşında kendini asarak intihar etmişti. Evet, e, bunun üzerine devlet var. sosyalleşi vermiş hızla. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hemen dershanenin borcunu ödemiş. Dershane yönetimi aileye açtığı davayı şikayetini vazgeçerek geri almış. Ve böylece e, bir kan vermişler bir can vermişler ama dershane borcu falan kapanmış. Bu da işte bizim bu, norm alışkanlığımız. He, Bunların bu, hepsi bu, normal olunca... E, ...son bağla bağlayacağım. <gülüyor> e, 29 1924 Erzurum depremli bir tane de reklam e, var. Anadolu sigortanın e, 85. yılı sebebiyle televizyonlarda fıkır fıkır seyrediyoruz. Birkaç açıdan bayağı eleştiriliyor. Genelde gördüm bütün basında şey üzerinden eleştiriliyor. Atatürk'ün reklamlarda kullanılması doğru mu? Mal satıcısı, sigorta satıcısı mı Atatürk falan diye. Bu gerçekten bence doğru bir nokta ama bunun yanında... Bence asıl sorun şu e, Atatürk geliyor işte Erzurum'da yıkılmış evleri görüyor. Vatan sağ olsun diyor yaşlı köylü falan böyle harika sahneler gözyaşları. E, bunun üzerine de Anadolu sigorta kurulsun ki bundan sonra böyle olmasın diyor. Ve reklam şöyle bitiyor 85 yıldır kaybetmek yok. Yani ya hiç e, deprem görmediniz ya hiç dayak yemediniz diyebiliyor insan sadece. Çünkü e, 85 yıldır kaç depremde? Kaç yüz binlerce insanın öldüğünü, devletin bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadığını... Abi hadi artık çıkış zamanı geldi. Öyle mi? Peki. Hepinize günaydın. Günaydın. Biralar soğuk mu dedin? Dedi ki normal. Peki ya havalar?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 lütfen hemen nedir bu normal canım artık yoksa ben mi Peki dedim Türkiye A, B diye sordum, dedi, çok normal Peki ya A, B, D, dedi ki, normal Peki dedim ya D, G, M, dedi ki, normal Ya o hal, o kadar değil, Bilmem normal Peki GAP, ZAP, Hasan, Key, hepsi normal hemen Nedir bu normal? Hmm, canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim a normal? Peki dedim ya medya, büyük dedim normal. Ya reklamlar, rating. Valla gayet normal Yahu hiç mi ikinci yok dedim Dedi ki normal Peki ya trafik, katliam Dedi normal Ya susurluk, kamyon Valla gayet normal Yine kaybettik dedim Dedi ki normal atsın hemen nedir bu normal hmm, canım sıkıldım artık yoksa ben mi a normal hmm, biri anlatsın hemen nedir bu normal bu hmm, canım sıkıldım artık yoksa ben mimanor stay